İzlediğiniz Merhaba kainat, bugün 30 Eylül Cuma, yıl 2016, ay 9, gün 274, Hızır 148. 1437, Hicri İzil Hicri 28, 1432, Rumi Eylül 17. Mevlana'nın doğumu, 1207. Turuna geçimi fırtınası. Yağmur. Günün dörtlüğü, her bilen kendisini bilmelidir doğru yolu. Ne gelirse elbet o yoldan ileri... Feleğe kimse kabaat bulamaz. Çünkü onun serserice dönüşünden bile yoktur haberi. Mevlana Hüseyin Rıfat çevirisi. Günün tarihi. 1207 yılında 9 yıl önce bugün düşünür Mevlana Celalettin Rumi Belşehrinde dünyaya gelmişti. Sonra babası Bahayettin Veled ile birlikte Konya'ya yerleşmişti. Haya, edep, terbiye, vefa, sabır, müsamaha, anlayış ve af gibi kavramlara çok önem vermiş... Bunların gerçek anlamları üzerine her fırsatta durmuş fakat genel hüküm olarak asıl meselenin insan olduğunu, dinlerin, felsefelerin, ahlak sistemlerinin insanı daha mutlu ve daha değerli yapma yolunda birer vasıta olduğunu görmüştü. Başlıca eserleri arasında Mesnevi, divan Kebir yani Büyük Divan ve Fihi Mafi yani ne varsa içindedir vardır. Günün sözü, bizi yok edecek şeyler şunlardır. İlkesiz siyaset, vicdanı sollayan eğlence, çalışmadan zenginlik, bilgili ama karaktersiz insan ve ahlaktan yoksun bir iş dünyası. Mahatma Gandhi. Büyük saatli marif takvimi. Merhaba herkes Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz Huzurlarınızda ben Deniz Ömer Madra, Can Tonbil ve Selahattin Çoluk, Çolak'tan oluşan ekip var ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor Günaydın Günaydın Evet açılışta The John and Yoko John and Yoko'nun Ballad'ı adlı parçayı çaldık bu Beatles'ın ünlü parçası John Lennon bestesi ee, İspanya'da bir dönem yasaklanmış Franco'nun hüküm sürdüğü İspanya'da Franco diktatörlüğü verken çünkü Yoko ile John'un Cebeli Tarık'ta evlendiklerini e, anlatan da bir mısra var dizisi var. Bu tehlikeli olduğu için Yasaklanmış Neden? Çünkü Cebeli Tarık'ta İspanya'nın da iddiası var o adalar Cebeli Tarık bizimdir Diyorlar Biz onlara Onlara kan döktük diyor Franco Ama Cebeli Tarık Bağımsız kaldı Daha doğrusu Britanya'ya bağlı kaldı Şeyde sakladığıyla kaldı Franco'da bunu. Neden şimdi bunu çaldığımızı günün bağlantılarına hiç değinmeden doğrudan doğruya Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından okuyalım. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Franco döneminde adalet. Yukarıda, kürsünün yüksek kısmında kara cübbesine bürünmüş olan mahkeme başkanı oturuyor. Onun sağında avukat, solunda ise savcı. Daha aşağıdaki basamaklar sanıkların oturduğu sıra henüz boş. Yeni bir duruşma başlayacak. Hakim Alfonso Hernandez Pardo mübaşire seslenir. Mahkumu getirsinler.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 Sadece tarihte bugün 1954'te bugün Amerika Birleşik Devletleri donanmasına bağlı USS Nautilus adlı denizaltı dünyanın ilk nükleer reaktörle yani işleyen denizaltısı olarak gemisi teknesi olarak diyelim deniz aracı olarak şeye girmiş hizmete girmiş adını da Jules Verne'in ünlü deniz altında 20 bin fersahından alıyor Jülven daha barışçı şeyler yazıyordu ama bu silah olarak da kullanılmış kendi eseri ona sorulmamıştır herhalde 1986'da bugünse Morde hayvanunu bugün nükleerden gidiyoruz Morde Vanunu İsrail'in gizli nükleer programını Britanya medyasında açıkladı Sunday Times'daydı galiba ve bir tuzağa düşürülüp kaçırılıyor İtalya'ya. Mossad tarafından İsrail gizli teşkilatı tarafından. Oradan da İsrail'e götürüp götürülüp 18 yıl kadar hapiste yatırılacak. Bunun da önemli bir bölümü de hücrede geçecekti yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi de yurt dışına çıkması yasağı da vardı devam ediyor mu Bilmiyorum. Önde gelen aktivistlerden biri, muhaliflerden birisi dünyada. 1999'da bugünse bir nükleer olay daha var. Tokaimura, Japonya'da ilk nükleer bir kazada iki teknisyen ölüyor. Ve Japonya'nın ikinci en kötü nükleer kazası da bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Ondan sonra çok daha büyük nükleer şeyler. Fukushima. Tabii bambaşka bir kaza olarak nitelendirmek gerekebilir belki. Olsun. Hadi yine iyisiniz. Sinop'ta yapılacak Türkiye'nin ikinci nükleer santral projesinde yerli sanayiciyi 8 milyar dolarlık iş fırsatı bekliyormuş. Kim hey. yapıyor bunu? Japon-Fransız ortaklığıyla 20 milyar dolara inşa edilecekmiş bu santral projesi. Yerli sanayicinin payının arttırılması hedefleniyormuş. Bu kapsamda nükleer santralin inşasında yerli sanayiciye ilk etapta 11 ayrı iş dalında 8 milyar dolarlık imkan sunulacakmış. Mitsubishi industri in Heavy Industries yapıyormuş bunu. Mitsubishi. Yas. Ee, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucu belirlenmiş 11 alan, 11 iş alanı. Düşünün biraz önce okuduğunuz nükleer felaketlerle anılan Japonya bir de Türk... E sermayesinde ortaya çıkaran o el emeği göz nuru şu anda bir de Fransızlar gelecekler tabii ki Sinop'ta herkes için güvenli herkesin içini rahat bir şekilde tutabilmesini sağlayabilecek ferah bir şekilde tutabilmesini sağlayacak bir nükleer santral inşa edeceklermiş herkes de payını alacakmış 2023 diyorlar efendim santralin ilk reaktörü 2023 yılında devreye girecekmiş Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde herhalde tesadüftür herhalde Lo Lozan mıydı değil mi? 2023 evet Lozan'ında. Lozan'da. Lozan, da, Lozan, da, Lozan 100. yılını kutlanacak şimdi. Evet. Allah. Nükleer santraldi. Lo Korktum şimdi. Lozan meselesine de birazdan bakacağız. Çünkü artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da muhtarlarla yaptığı 27. muhtarlar toplantısında Lozan barış antlaşması ile ilgili Birileri Zafer diye yutturmaya çalıştı. Bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'a da verdik. Lozan'da verdik Zafer bu mu? Oralar bizimdi demiş. Yunan adalar mı? Evet. O masaya oturanlar o antlaşmanın hakkını vermediler. Veremedikleri için şimdi onun sıkıntısını biz yaşıyoruz diye konuşmuş. Ve çok... iki ay önce ise... Zafer diye yutturulmaya çalışıyor çalışılıyor dediği Lozan'ın yıl dönümünde büyük bir çelişkiye düşmüş oluyor çünkü tam iki ay kadar önce Lozan'ın yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucu belgesi devletin tapusu diye nitelendirilmişti. ülkenin tapusu diye ne bu acaba Erdoğan ikisiler buçu falan mı devletimizin yeni kurulan devletimizin tapusu demişti ve kurucu belgesi demişti. Şimdi tam zıddını söylüyor ve bu tabi Yunanistan'da bulunuyor adalar malum. Zaten e, büyük nüfusu tamamen e, Grek Yunan'dı. E, o yüzden verildi. Bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'a verdik diye. Çok seyirkeli bir şey söylüyor. Yalnız şöyle bir durum söz konusu. Bas, e, Baskın olarak konuşmuş Profesör Doktor. Adalar 1913'te Osmanlı İmparatorluğu tarafından verildi ve öyle Yunanistan'la falan karşı karşıya Altı 6 tane büyük Avrupa Devleti karar verdi buna demiş. Önce 1913 Londra anlaşmasıyla ile büyük devletlerin kararı sonra da Osmanlı ile Yunanistan arasında yapılan Atina anlaşmasıyla ile 12 ada İtalya'ya verildi. Geri kalan adaların İmroz, Bozca'ya dair Yunanistan'a verilmesi kararlaştırıldı. Ancak bu anlaşma resmileşmeden Birinci Dünya Savaşı patladı. Mesele Lozan'a kaldı ifadesini kullanmış. Yani biraz daha derinlemesine baktığınız zaman bu olayın sadece Lozan'la alakalı olmadığını 1913'e kadar uzandığını görebiliyormuşsunuz Baskın Orhan'ın anlattığı tabi. Evet kadarıyla. ve siyaset bilimci Baskın Orhan bu konuda milliyetçilik üzerine yaptığı araştırmalarla çok iyi biniyor. Yani ilk başından beri, doktora tezinden beri bu konuyla uğraştığı için yaklaşık yarım yüzyıldan beri bu konuda en çok ilgilen, ilgilenen ve bilgili olan insanlardan biri. Ve çok önemli bir şey söylüyor e, baskın oran aslında. Bir kere Ankara Adaları istemedi. Lozan onaylanacağı zaman Yalnızca Musul'un elden çıkmasına itiraz geldi meclisten. Musul'u Atatürk bilinçli olarak almadı. Türkiye'deki Kürtlerin akıbeti belli değilken bir de Irak'taki Kürtler gelirse ne olur diye konuşmuştu. Yani nüfusları Rum hı hı. daha önce, çok daha önce Lozan'dan Yunanistan'a verilmiş. Sonra Ankara'nın güvenlik itirazlarıyla Türkiye'ye bırakılmış Yunanistan'a verilmesi. Ama bir koşulla gayrimüslim halka özerk yönetim özel bir özel yönetim kurmak yani 14 maddenin sebebi hikmet de budur diyor baskın şimdi e, baskın oran e, sonra sorun şu e, çok önemli bir açıklaması var e, Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu duruma ilişkin olarak da bir analizi var bu Lozan üzerinden baskın oranın diyor ki Erdoğan e, milliyetçi duyguları tetikleme amacı güdüyor diyor çok tipik bir şey e, çeşitli e, tek adam yönetimlerinde en sık görülen şey milliyetçi şoven körüklemeleri hı hı. tek bir hı hı. düşman yaratıp falan. şimdi neden bunu yapıyor çünkü bu çelişki sebepsiz olmadığını ima eden bir açıklaması var Türkiye'nin üzerinden ölü toprağının yavaş yavaş kalktığını görüyor diyor paniğe kapılıyor ve milliyetçi tahriklere başlıyor bu çok klasik bir olaydır diyor Türkiye'deki bütün sağcılar Lozan'a laf ederler Esasen adalar üzerinden değil de Kürt sorunu ve Musul konusunda laf ederler. İkinci aşama savaş olacaktır diyor. Erdoğan'ın Türkiye'nin de otoritesinin sarsıldığını gördüğü zaman başvuracağı ikinci provokasyon savaş olacaktır. Suriye, İran, Irak ve özellikle Rusya Türkiye'nin oralara girmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylemeye başladılar. Yani çok ciddi bir direniş var. Amerika oradaki YPG'nin vurulmasına razı gelmiyor. Çünkü esas müttefik YPG orada demiş. He, o kadar silah ıydıkları müttefiklerin de vurulmasına razı olmazlar herhalde. Evet öyle. Tam tam da bunu söylüyor işte. Yani doğrudan doğruya bir politik duruma işaret evet. ediyor. Ve peki bu niye ölü toprağa kalkmaya başladığından kastı nedir biliyor musun? Ne, neymiş efendim? Ee, bütün bunlar o tek adama giden korku imparatorluğunun sarsılması. Ayın 8'inde Ankara'da toplantı var. Birçok ilde yapılıyor bu toplantılar. İstanbul'da büyük toplantı yapılacak. Devamlı bir örgüt kurulacak özgürlüklerin saldırıya uğramasını engellemek için. Eğitim sen direniyor. Ankara'da bir to toplantı var. Yani direniş örgütlenmeye başladı. Eğitim sen direniyor Kocaeli'nde üniversite dışında akademi açıldı, dayanışma akademisi. İlk ders bambaşka üniversiteler yaratacağız şeklinde geçmişti. Yani Kocaeli Üniversitesi'nden kanun hükmünde kararnameyle, KHK ile ihraç edilen 19 akademisyen öncülüğünde dayanışma akademisi kurulmuştu. Evet. Beklenmedik şekilde ihraç edildik, bambaşka üniversiteler yaratacağız demişlerdi. Biz derse çocuk ölümleri yaşandığında hiçbir şey olmamış gibi geri dönemeyen Hülya'yız. Herkes için adalet isteyen Derya'yız. Suruç'ta yaşamını yitiren öğrencisinin fotoğrafını duvarda taşıyan Cengiz'iz. Biz geri geleceğiz ve o yüzden odalarımızı boşaltmıyoruz. Diyen e, Özlemiz ifadelerini kullandı. Ve konuşmaların ardından geri döneceğiz adında bir kısa film gösterimi yapılmıştı. Yani böyle bir ihraç edilen muhalif akademisyenler men kararını bekliyorduk ama kan hükmünde kararname değil. Şimdi onlar yürürlüğe girdi diyorlar. Ve böyle bir gelişme. Buna, bir ekleme, de... Buna bir ekleme yapayım. Buna Buna söylediniz evet. söylediğiniz duruma. Bizim programı başlamadan hemen önce Çence Ork'taki Uygarız kulak attıysanız orada duymuşsunuzdur bu proje okul şeklinde yapılanmalara karşı neredeyse bütün her yerde çeşitli kampanyalar başlatılmaya başlandı. Yani sadece akademilerde değil aynı zamanda ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde de aynı şekilde bu tip kampanyalar devam ediyor ve farklı bir şekilde de nereye doğru evrilecek kimse tarafından belirlenmiş bir şekilde değil. Ne olacağı tam olarak da bilinmiyor ama herkesin büyük kaygıları olduğu da dile getiriliyor. Bunu da işte sosyal medya üzerinden ya da geleneksel medya kaynakları üzerinde olabildiğince kaynak dile getirmeye çalışıyorlar ama onlar da büyük bir baskı altında. Evet çok ilginç bir şey var mesela sözünü ettin ee, hemen şimdi de belirtilen şeyde güzel sanatlar liselerine dokunma da var ee, güzel sanatlar liseleri 1989'da açılmış 27 yıl ee, çağdaş eğitim anlayışıyla laik bireyler yetiştirerek Ülkeyi yurt içinde ve yurt dışında temsil eden çok sayıda başarılı sanatçı mezun etmiş eğitim kurumları şimdi proje okul kapsamına aldı. Yeni yayınlanan yönetmeliklere göre tüm öğretmenleri başka okullara tayin istemek zorunda bırakmışlar. Yani yönetmeliğe göre yeni atılan müdürlerin kendi kadrolarını kurabilecek olması politik bir kadrolaşma meselesi diyor. Bu ülkemizde sanat eğitimi veren kurumların kökten kapatılmasına kadar varacak yapılanmanın ne yazık ki ilk adımıdır diyorlar. Ama biz Güzel Sanatlar Liseleri mezunları olarak çağdaş eğitim sistemine kapatılan sanatçıya ve e, liseleri yani sanata sanatçıya ve Türkiye'nin çağdaş eğitim sistemine yapılan bu darbeyi kınıyor. Tüm duyarlı gazetecileri, sanatçıları ve sivil toplum örgütlerinin konunun takipçisi olmaya çalışıyoruz demişti. Evet. Pınar Öğünç'ün de Cumhuriyet'te Güzel Sanatlar'da çirkin işler başlıklı bir yazısı vardı. İlginçti yani bir röportajı. Sadece Güzel Sanatlar'da değil aynı zamanda e, diğer okullarda da mesela ortaokullarda da böyle durumlarla karşı karşıya kalınabiliyormuş. Mesela Cumhuriyet Gazetesi'nden Deniz Ülkü Tekin'in bir haberi vardı. Üsküdar'daki küçük su Rasathane'de. Ortaokulunda başlatılan pilot sınıf uygulamasından bahsediliyordu. Ve İstanbul'daki bazı devlet okullarının da bu şekilde başladığını, bir uygulamaya başladığından aynı şekilde bahsediliyordu yazı içerisinde. Uygulamada şu, ücretli İngilizce ağırlıklı pilot sınıf adı altında. Sistem oturtulmaya çalışılıyor. Bu sınıflar için öğrencilerden 1000 ile 2500 lira arasında ücret alınıyor. Ve bunun karşılığında İngilizce eğitim veriliyormuş devlet okulunda. Devlet okulu içerisinde ayrı bir şekilde para verip çok İngilizce iyi. eğitim alabileceğiniz sınıflara yerleşebiliyor musunuz? Daha doğrusu velilerinizden para para alınıyor çocuklar için söylemek gerekirse. Cebden. Cebden. Velilerin tepkisi varmış. Ta böyle bir talimat yok deniliyor ama eğitimdeki eşitlik ilkesine aykırı olduğuna dair de çeşitli analizler de yapılıyor. Devlet okullarında her türlü okullarda var. Şey hatırlarsınız. Zonguldak'ta mıydı yanlış hatırlıyorum. Bir bakmak lazım. Sosyal Bilimler Lisesine öğrencilerin ellerinden aldılar ve İmam Hatip Lisesine verdi. Sorun burada İmam Hatip Lisesinin tarafın verilmesi de değil, ama Sosyal Bilimler Lisesinin binasının ellerinden alınıp o insanları ağlaya ağlaya direni direni bırakmak, bu şekilde bırakmak çok fazla ah alacak gibi duruyor. Ama ahtan mı anlaşılır yoksa harekete geçip sokaklara dökülmekten mi anlaşılır? bunu hep beraber evet, yakın zamanda göreceğiz. göreceğiz işte baskın oranın analizinde bu şimdi ölü toprağa kalkmaya başladı çeşitli yerlerde çok sayıda farklı direniş var eğitim alanında sendikalar alanında ve genel olarak demokratların özgürlükleri savunması için ve saldırıya uğramasını engellemek için eğitim sende direniş vesaire e, keskin işinden bahsediyordu. Şimdi birçok ilde de toplantı yapılıyor. İstanbul'da da büyük bir toplantı olacağından bahsediyor. Öte yandan e, şeyden de bahsetmemiz lazım. E, birçok böyle e, yayın durdurmaları var. Mesela çok... Kapsan... İMÇ TV, Hayatın Sesi TV, TV10, Van TV, Cihan TV, Azadi TV ve Zarok TV'nin aralarında bulunduğu 12 televizyon kanalı ve 11 radyonun lisansına iptal karar verilmiş. Yayını durdurulanlar arasında yön, dünya ve ses gibi radyo kanalları da varmış. Anadolu Ajansı'nın haberi bu. E, kararın, Dayanağ'ın OHAL ilanının hemen ardından çıkarılan 668 sayılı kararname tamam, olduğunu söyleniyor. Kararname, evet, KHK. Yani e, Türk Sat'tan çıkarılan kanallar arasında emek ve işçi haklarıyla ilgili yayınlarıyla Hayatın Sesi. İlk Kürtçe çocuk televizyonu Zarok de var. Yine izleyicisinin büyük bölümü Alevi toplumunun olduğu TV10'da bu kanallar arasında. IMC TV'den de bir açıklama gelmiş kanalın genel koordinatöründen. Ve... Eyüp Burç, Genel Koordinatör, kanalının canlı yayında kapatılma kararını şöyle değerlendirmiş. Bunlar hep oldu, komplolar, tezgahlar kurulduğunda bütün bu sesler kısıldı, sonra kapatıldı, operasyonlar ondan sonra başladı. Görülen odur ki artık neyse güç dengelere gelinen Orta Doğu sahasında Türkiye'yi bir taraftan bir tarafın desteğini almış, kendisi için problem olan demokratik çevreyi kıskaca alıp, ...gönlünün istediği biçimde bir, bir Türkiye'yi yaratma sürecinde destek almış gibi görünüyor demiş. Türkiye'de imece gibi Kürtlerin demokratik sesi olan kanallar susturuluyorsa... ...yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'nin demokratik dünyasına dönük bir şeyler umut etmek yanlış. Sadece buradan yola çıkarak başka türlü nasıl bir kıskaç olacak bilmiyorum ama... ...otoriter faşist bir devlet rejimi başlıyor... Nur Topu gibi bir faşist devletle karşı karşıyayız demiş. Hayır, bir de bunu Anadolu Ajansı söylüyor. Yani evet. Rütül tarafından şeylere bütün e, haberi yok. Rütül tarafından yapılan bir açıklama da yok. yok. Ama Anadolu Ajansı'nın haberi üzerinden böyle bir olay durum ortaya çıkıyor. Anadolu Ajansı mı karar veriyor bunlar? Rütül mü karar veriyor? Rütülün karar vermediği kesin çünkü Zarok TV, Türk TürkSat uydusu üzerinden yayın yapan ve dün akşam yani belki akşam kapatılan. ...televizyonlar arasında bulunan Kürtçe çocuk kanalı Zarok Çocuk demekmiş. Genel yayın yönetmeni Dilek Demirel tek yaptıkları şeyin Kürtçe yayın olduğunu ifade etmiş. Biz nasıl bir propaganda yapmışız? Nasıl yıkıcı bir faaliyette bulunmuşuz? Bunun bize açıklanmasını istiyoruz diyor. Çünkü sormuşlar TürkSat'ta yayın aniden kesilmiş TürkSat üzerinden devlet de, şeyinden kanalından ne derler anteninden işte uydu uydu ...Türksat ve Rütü'yü aradık... ...ve birbiriyle çelişkili... ...cevaplar aldık diyor. Biz yetkililere... ...ulaşıp içeriğini öğrenmeye çalışıyoruz. Avukatlarımız tebligatta... ...bulunulduktan sonra gerekli itirazlarda... ...bulunacak. Önümüze... ...tek bir şey konulursa biz kendimiz... ...televizyonu kapatırız. O kadar iddialıyız. Tek yaptığımız Kürtçe yayın... ...başka bir şey yok. Yani... ...şirinleri Kürtçe olarak yapılması... E, ...mümkün olmayacak. Bunun dışında da... ...bazı ilginç şeyler var. Türkiye... Avrupa'nın kültür ve sanat desteğine sırt çevirmiş Creative Europe. Evet, bu son derece önemli bir şey. Creative Europe, Yaratıcı Avrupa programı ...Can Semercioğlu'nun dikendeki yazısına bakıyoruz. Bu kapsamda Türkiye yaratıcı Avrupa projelerine katılamayacak. Ayrıca Türkiye'deki kültür ve sanat projeleri Avrupa'dan mali veya enformasyona dayalı destek alamayacak. Hayır bu Avrupa Birliği'nin kararı da değil. Türkiye tarafından verilmiş olan evet, bir karar. En bak, ilginci o. En ilginci o tabii. Kültür ve Turizm Bakanlığı kaynakları çıkma kararı alan tarafın Türkiye olduğunu söylemiş. Diken sitesine bilgi verenler, Diken gazetesine internet üzerinde yayın yapan gerekçesi yok. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra resmiyet kazanacak. Avrupa genelinde 300 bin sanatçıya destek oluyor. Yani Atatürk'ün önemli sözlerinden bir tanesi sanat damarları yani sanat şeyi kopmuş olan Damar. damarlarından biri bütün şeyi gitmiş olur diyor. ya oluşu çok çok doğru bir şey bu ve yani sanatın dönüştürücü gücü. Fevkalade iyi bilinen bir şey. Sonra ardından bas bas bağırılır. Darbe girişimi sırasında yapılan... Hayat sanat e, damarlarından biri kopmuş demektir evet. diyor değil mi? Evet. Hatırladım. Evet. Pardon ne diyordun? Ondan sonra da üzülür darbe sonrasında neden sanatsal bir eser ortaya çıkmadı? Bunu yaratabilecek bir şeyler ortaya çıkaramadı bu AKP'li gençler diye ağlanır. Evet. Yani programın hedefi kültür organizasyonlarına destek çıkmak. Sanatçı ve kültür çalışanlarına profesyonel eğitim. ...ve uluslararası alanda... ...çalışma becerisi kazandırmak... ...hiçbiri bu desteklerin artık gelmeyecek... ...kültür sanat alanının... ...önde gelen isimlerini... ...Mesela Görgün Taner... ...İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü... ...yeniden yer alabilmek için... ...her türlü adım atılmalı demiş... ...SALT Araştırma ve Program Direktörü... ...Vasıf Kortun da... ...birçok proje... ...bu destek olmaksızın gerçekleştirilemez... ...diyip... ...daha dün... ...2017 için Yaratıcı Avrupa Programı'na... ...yeniden başvurmak üzere... ...internasyonel Müze Konfederasyonu... ...olarak arkadaşlarımız... ...Bürüksel'deydi. Başvuramayacağını... ...öğrendik demiş. Umarım bu karardan en kısa zamanda... ...dönülür diyor. Böyle bir durum var. Ee, Lozan meselesi var... ...ve güzel sanatlar var. Yozgat Valisi'nden... ...alkol yasa açıklaması var. Sivil dönemde... ...yetkim yoktu bugün var kullandım diye açıkça söylemiş evet. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç. Eee ve RSFM'de Yavuz Ohan Rusya'nın sesiymiş. Rus, Rusya'nın sesinde ildeki bütün içkili mekanlar kapatılmadı. Sadece bar, pavyon ve gazinolar kapatıldı demiş. Mini müzik holler duruyor yani. Evet. De, ve e, OHAL süresinde bar pavyon ve gazinolar kapalı olacak demiş ki o halinde uzatılacağına Hap. şimdi geçeceğiz zaten 12 Eylül'ün geri döndüğü ve OHAL yönetiminin nelere yol açacağını belirten çok ilginç bir haber daha var Adalet ve Kalkınma Partisi'nin atadığı yeni öğretmen Kürt isimli öğrencisine senin adın artık Ramazan demiş çok acayip bir şey gerçekten çok tuhaf Diyarbakır'daki öğretmen Kürtçe isimli öğrencisin değilmiş adaş. Senin ismin bundan sonra Ramazan olsun demiş beğenmemiş ismini Kürtçe biryarmış. Biryar Ramazan olsun. Ee, bu en sevdiğim arkadaşımın ismi demiş ve çocuğun elinin üstüne yazmış. Öğretmen bu. Sonra eve göndermiş dayısı görmüş okula gelmiş şaka yaptım demiş. Klasik öğretmen öğrenci öğretmen tepkisi. Öyle ben de Ben görmedim ama e, anne, eve gidip annesine benim adım bundan sonra Ramazan demiş çocuk. <gülüyor> e, Öğretmen öyle diyor demiş. Adını değiştirmiş yani. Öyle bir Ayşe Yıldırım'ın, Cumhuriyet Yazıları Ayşe Yıldırım'ın da çok ilginç bir haberi var. Spor Bakanı'ndan da şeye bir cevap yok. Kılıç'tan. Ee, Akif Çağatay Kılıç'tan. E, Deutsche Welle'nin kasetlerini iade etmemiş daha. Yani dava da açılıyor ama buna karşılık annelik üzerine konuşmuş ve kadınların durumu. Rabbimizin kadınlara verdiği en önemli özellik annelik demiş. Biz şunu söyleyemiyoruz. Her konuda kadın ve erkek eşittir diyemiyoruz. Birbirini bütünleyen farklı iki cinstir demiş. Biliyoruz diyemeklerini. Bütün, bütün bunlar geldikten sonra... Şeyden de bahsedelim Sorun işte burada eşittir demek değil Gerçekten içinden geçeni söylemek Kadın daha aşağıdırdır ya da daha yukarıdadır diyebilmek Lafı çambazlığı yapmaya gerek yok Madem bu noktaya kadar gelindi Eşit olunmadığını söyleniyor Burada hukuk önündeki eşitlikten bahsedilmiyor O da, o da ayrı bir hikaye Tam olarak söylensin de işte herkesin rengi ortaya çıksın birazdan Evet, zaten öyle bir şey oluyor. O halin uzatılması konusunda da çok önemli. 12 ay bile etmez demiş Erdoğan muhtarlara yaptığı konuşmada o halin uzatılmasına ilişkin tartışmalara da girmiş. Meclisteki siyasi partiler de görüş bildirmesine kızmış. Bu konu en, en çok yozgatlar üzülecek galiba. O halin muhtarları oylatıp görüldüğü gibi oy birliğiyle kabul demiş. Muhtarlar zaten Erdoğan'ın kızdığı şeylere yuhalayarak da katkıda bulunmuşlar. İdam istemişler mi? Görmedim onu, o kadar ayrıntılı izleyemedim ne çabukla, ama hal, tartışması vardı bir ara. O hal gelecek, bakın Fransa'da bir senedir kimse bir şey demiyor, bize söylüyorlar her yerimiz düşmanla kaplı demiş. Fakat Cumhuriyet Halk Partisinden Selin Sayık Sayık Böken'in önemli bir açıklaması var. Halk partisi de yavaş yavaş muhalefeti hatırlamaya başladı. Şimdi onu şey yapalım. Bu ohalın ohalin uzatılması diktatörlüktür diyor. Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan Selin Sayek Böke. Eğer 15 Temmuz gecesi o darbe başarılı olsaydı bir insanlık ayıbı olan işkence yeniden Türkiye gerçeğine dönüşecekti. Bugün ...ATP rejimi Türkiye'yi yeniden işkence ile tanıştırıyor ve tartıştırıyor. Bu bir darbedir. Eğer 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı televizyonlar keyfi olarak karartılacaktı, kapatılacaktı, medyaya baskı uygulanacaktı. Bugün AKP rejimi tam da bunu yapıyor. Bu açık bir darbedir. Eğer 15 Temmuz gecesi o darbe başarılı olsaydı laiklik tamamen tasfiye edilecekti ve laikliği isteyenlerin hepsi baskı görecekti. Bugün AKP, laiklik diyen herkese açıkça baskı uyguluyor. Bu bir darbedir. Eğer 15 Temmuz gecesi o darbe gerçekleşseydi, FETÖ'cü siyasetçiler korunacaklardı. Bugün AKP, açıkça kendi içindeki FETÖ'cüleri himaye ediyor. Bu bir darbedir. Eğer 15 Temmuz gecesi darbeciler başarılı olsaydı, Türkiye'nin uluslararası itibarı da Ekonomik kredibilitesi ve inanırlığı da tamamen yok edilmiş olacaktı. Bugün aynen bu durumu yaşıyoruz. Bu AKP'nin Türkiye'ye yaptığı çok açık bir sivil darbedir. Ve biz 15 Temmuz'da meclisi, anayasayı, milletin iradesini, layıklığı ve demokrasiyi nasıl üniformalı darbecilere karşı savunduysak, bugün de üniformasız bu darbecilere karşı savunmakta çok kararlıyız. Bu ülkeye hak ettiği bir demokrasiyi, hak ettiği özgürlükleri ve hak ettiği birlik-beraberlik duygusunu mutlaka yerleştireceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcülerinden Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayık Böke Dün televizyonda yaptığı bir kanalda yaptığı açıklamada Türkiye'nin bir tek adam diktatörlüğüne e, gittiğini gösteren belirtiler olduğunu net bir dille söyledi. O halin uzatılmasına da karşı çıktı. Şimdi bir e, ara vereceğiz. E, ondan e, sonra da e, bu şeylerle ilgili devam edeceğiz. E, büyük skandal devam ediyor. Hürriyet gazetesi başta olmak üzere medyada büyük bir kepazelik ortalıkta Red Hack grubunun çıkardığı ortaya çıkardığı damatlar arası münasebetler vesaire bunlar üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye'deki gazetelerin hükümet yanlısı olan gazetelerin tamamı neredeyse Lozan meselesi üzerine durmuş. O, o hale devam sözü üzerine Lozan sözü üzerine manşetten sabah akşamda Yeni Şafak'ta Star gazetesinde Türkiye'de bu Cumhurbaşkanı'nın sözleri var. Hepsinin de sol üst ya da sağ üst köşesinde de doğalgazda yüzde on indirim müjdesi var. Ee, Enerji Bakanı damat Berat Albayrak'ın fotoğrafıyla beraber. Açık gazle.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 being wrong nobody's right if everybody's wrong young people speak in their minds are getting so much resistance from behind Every time we stop hey what's that sound everybody look what's going deal day for the heat, a thousand people in the street, singing songs and a carrying signs, mostly say hooray for our side, it's time we stop, hey, what's that sound, everybody look what's going on.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 For what it's worth. Buffalo Springfield'ın yeni şarkısı bir e, kuvvetli bir direniş, özgürlük şarkısıdır aynı zamanda ama biz bizim çalma sebebimiz Dewey Martin'in grubun davulcusu, Kanadalı Dewey Martin'in doğum günü olması 30 Eylül 1940'ta doğmuş. ...2009'da hayata veda etmiş... ...önemli bir müzisyendi... ...ve aktivisti kendisi de... Evet. ...evet şimdi... ...şeye geçelim... E, olan üstü vaziyeti... ...bütün... E, ...bir tek bir şeyde hazırlanıyor... ...galiba gazeteler artık... ...çünkü sabahta bak... ...sol üst köşede ne var... ...doğalgazda %10 indirim müjdesi... Iyi. E, ...akşam gazetesinde sağ üst köşede doğal gazda doğal gazda %10 indirim. Güzel. Yeni şafakta doğal gazda %10 indirim. Sol üst köşede. Maşallah maşallah. Star'da doğal gazda %10 indirim. Elektrik sırada. Fevkalade. Sol üst köşede. Türkiye'de doğal gaz müjdesi. O üst köşede değil. Göbek'te. O göbekten verilmiş. Sağ göbekten. Hayırlısı ailesiyle böyle gidiyor işte. Ee, yani esas itibariyle bunlar Hı. diğer şeylere baktım o, o hal muhal onlarla ilgilenmiyorlar fazla. Yani uzatılması konusundaki şey, içeriği konusunda hiç ilgilenmiyorlar. Ee, şey var, Rıza Türmen e, hukukun o hali diye bir yazı kaleme almıştı. Bu aynı zamanda bu e, ...bizim radyoda Rıza Türmen... ...Didem Özbek'in... ...programında da aynı şeyleri... ...çok net bir şekilde... ...geçen iki gün önce... ...pazar ilavesi programında anlattı... ...Didem Özbek'in... ...ve hukukun o hali diyor... ...yani 15 Temmuz darbe girişimi sonrası... ...Türkiye yeni bir döneme girdi... ...aradan eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi... ...eski yargıcı... ...onu da hatırlatalım Rıza Türmen'in... ...öyle olduğunu... Aradan geçen iki buçuk ay içinde yeni dönemin ana çizgileri belirmeye başladı. 15 öncesinden bir kopuş değil bir dönüşüm diyor. İki dönem arasında bir süreklilikten söz etmek doğru olur. 15 Temmuz öncesinde demokrasinin bütün kurumları çökmüştü. Yargı bağımsızlığı, hukuk devleti çoktan beri yoktu. İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplantı ve gösteri özgürlüğü, inanç özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükler baskı altındaydı. Erkler ayrılığından çok tüm gücün elde toplandığı Erkler Birliği'nden söz birdi. Devlet partileşmişti. AKP'nin kurduğu hegemonik yapı baskıcı bir rejim yaratmıştı. Ancak 15 Temmuz sonrası da kendine özgü özellikler taşıyor. Bir kere bu bir olağanüstü hal, o hal dönemi dolayısıyla yasama etkileri yürütmeye devrediliyor ülke bakanlar kurulunun çıkardığı kanun hükmündeki kararnamelerle KHK'larla yönetiliyor ne var ki o hal darbe nedeniyle ilan edilmesine karşılık KHK'ların kapsamı darbeden daha geniş ve çok mesela terörle mücadele ise son derece geniş belirsiz bir terör tanımı terör örgütünü övmek propagandasını yapmak mensup olmasa dahi örgüt adına suç işleyenler gibi savcılara çok geniş takdir yetkisi veren her muhalife karşı kullanılabilecek hükümler içeriyor. Benzer hükümler Türk Ceza Kanunu'nda da var. Böyle iş olunca iş Arap saçına döndü diyor ve olağanüstü ondan sonra da bu şeyin teorik temellerini de şey yapıyor. Son rakamlara göre açığa alınan ve memurluktan çıkarılan kamu görevlilerinin sayısı 85 bin, 32 bin tutuklanma var. Devletin, üniversitelerin, kamu kurumlarının sadece muhaliflerden değil AKP'li olmayanlardan arındırılmasını amaçlayan büyük bir temizlik başladı. Yetmezmiş gibi 28 seçilmiş belediye başkanı görevden alınarak yerlerine devlet memuru atanması gibi... Kürt sorununu iyice çıkmaza sokacak önlemler alındı. Şimdi Giorgio Agamben hukukçu bu tartışmaları istisna Hali adlı kitabında topluyor. Hitler dönemindeki istisna haline meşruiyet kazandırmaya çalışan Alman hukukçu Carl Schmitt de egemen üstü karar verendir diyor. Walter Benjamin de buna önemli düşünürü Nazi iktidarında olağanüstü hal savaş bitene kadar sürdü. Walter Benjamin'de ezilenlerin geleneği bize içinde yaşadığımız istisna halinin bir kural olduğunu öğretir diyor. Önemli bir şey. Bu sözler Türkiye'deki olağanüstü hal içinde geçerli, geçici değil kalıcı olma tehlikesi mevcut. Şimdiden açıklandı. O zaman olağanüstü hal normal duruma dönmek amacıyla önlemlerin açıldığı, alındığı geçici bir dönem olmaktan çıkarak kalıcı bir yönetim biçimine dönüşecek. ...ve bir diktatörlüğe geçiş olma riski taşıdığı için... ...yasalarla sınırlamalar... ...getirilmiş... ...işte konu ve amaçla sınırlı... Ama ...oysa bu KHK'larla alınan önlemlerin pek çoğu... ...darbeyle ilgisi yok... ...amaç ve konusu olan... ...ikinci koşul süreyle sınırlı... ...o hal sona erince... ...KHK'lar otomatikman hükümsüz kalacak... ...bu nedenle... ...kalıcı düzenlemeler yapılamaz... ...oysa yapılıyor... ...yasamanın yetkileri yürütmeye devrediliyor. Ve şimdi yapılması... Yani ...ortaya şöyle bir görünüm çıkıyor diyor. Bir yandan KHK'ların darbeyle sınırlı olmayan... ...çok geniş kapsamı ve temel hak ve özgürlüklerini... ...ihlaleye açan geniş yetkiler. Öbür yandan ikincisi yargı yolunun kapalı olması... ...yürütmenin durdurulmasına karar verilememesi... ...ve kara alanların... ...hukuki, idari, cezai sorumluluklarının bulunmaması. Bunların ötesinde KHK'ların anayasa ve AHİM'in öngördüğü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin öngördüğü sınırlamalara uymaması. Bütün bunlar bir araya getirildiğinde ortaya binlerce insanın mağduriyetine hak ihlalleri hatta on binlerce de denebilir... Hatta aileleriyle beraber şey yapılırsa da belki yüz binlerden bahsedilebilir. Hak ihlallerine yol açan hukuk dışı bir rejim ortaya çıkıyor. Üstelik bu rejimin kalıcı ya da geçici olup olmadığı belli değil. Şimdi yapılması gereken hal rejimin hukukun içine çekmek ve bir an önce sona erdirilmesini sağlamak. Bunun için yargı organlarına özellikle anayasa mahkemesine ve ayme çok iş düşüyor. OHAL KHK'ların uygulanmasındaki hukuka aykırılıkları saptayacak olan bunlar. Bu yargı organlarının verecekleri kararlar Türkiye'nin nasıl bir rejimle yönetildiğinin fotoğrafını çekecek ve geleceğine yön verecek diyor. Şimdi bu çok önemli bir tespit hukukun OHAL'i diye adlandırıyor bunu Rıza Türmen hukukçu ve eski yargıcı aynı zamanda da tespit Muazzam tazminat davalarıyla korkunç paralar ödemek zorunda kalmasının e, e, bil, kendisinin çok iyi bildiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihadına göre ve uygulamalarına göre muazzam para cezaları da gelecektir tazminat cezaları diyor. Ona da hazırlıklı mıyız ayrı bir tartışma konusu. Öyle diyorsunuz ama yani adalar üzerinden adalardan bahsediyorum e, yavaş yavaş da başlanmış gibi duruyor sanki. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karar sonrası fiil yapı ve fiil yapı bünyesindeki tüm gayrimenkuller TMSF bünyesine geçmiş. Bunlar... Bunlar da bir de ada. En değerli hem de. Fiil ait iki şirkete önceki gün kayyım atanmış. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile birlikte TMSF yetkilileri alınan şirketlere e, e, kayyım olarak atanacakmış aynı zamanda ve e, bu 4 yıllık dört yıl önce iflas erteleme başvurusu yapan fi Yapı bünyesindeki en değerli varlık da İzmir'de bulunan Garip Ada olarak gösteriliyor. Hürriyet Gazetesi'ndeki Dinçer Gökçen'in haberine göre adayı 6 yıl önce satın almışlar. 32 milyon dolar bedelle almışlar bence <gülüyor> çok yüksek bir değil bu adaya baktığınız zaman. Tabii bunun parası bu adanın değeri parayla ölçülür o da ayrı bir hikaye. Ama şöyle bir durum söz konusu. Adayı biraz tanıtalım. Garip ada dikiliye 4 kilometre, Çandarlı'ya 10 kilometre, Bergama'ya 19 kilometre uzaklıkta bulunuyormuş. Midilli adasına ise Yunanistan'ın Midilli hani biraz önce bahsettiğiniz adalardan bir tanesi olan Lezboza ee, sadece 13 deniz mili uzaklıktaymış. Hiçbir inşaat yokmuş adanın yüzeyinde. Genel olarak düz ve pürüzsüzmüş yer yer çam ağaçları ve zeytin ağaçlarıyla kaplıymış ada. Güney sahili boyunca uzanan da 500 metrelik güzel bir kum bandı varmış. Genişliğinde 100-200 metre civarındaymış. E, Fi yapının sahibi Fikret İnan adayı satın aldığı sürece yapmayı planladıkları ile ilgili de bilgi vermiş olduğundan bahsediliyor haberin içerisinde. Ada üzerinde 5 yıldızlı otel ve villalar inşa edeceğini açıklamıştı. İnan ada üzerinde yapacakları yatırım tutarının 350 milyon dolar olarak açıklamıştı. Kaç para almıştı? 32 milyon dolar alıyor, 350 milyon dolarlık yatırım yapıyormuş. Adayı aldı, maddi sıkıntıya girdi deniliyor. Üzerine hacizler bulunuyormuş adanın. Bakalım şimdi şeye benzeyecek mi? yaslı adaya. Yasladan oldu bu arada. Durdu, yerde kaldı ama bitti. Yani mahvolarak kaldı yerde. Girdiler adayı, tıraşladılar etrafını. Tıraşladılar, beton göttüler. Şey hiçbir şey yapılamadı, kaldı öyle. Ayrıca. Adalet ve Kalkınma patisi icraatı demek istemiyorum. Mikrokozmoz da demek istemiyorum. istisnalar da demek Fakat istemiyorum. Fakat bu hukuk, hukukun ortaya kalkmaz, kalkmasının aynı zamanda bütün bambaşka bir sonucundan da bahsetmek istiyorum. İki gündür elimizde olan bir haberi okuyamıyoruz ama şimdi tam sırası geldi diye düşündüm. Hasan Ferit Gedi'nin öldürülmesi davasında sanıkların konuşması e, hukukun ne durumda olduğunu gösteriyor. Mahkemede bizzat kanıklar, e, e, sanıklar şöyle konuşuyor. Gül suyunda Hasan Ferit Gedi'yi öldürme suçundan yargılanıyor. Zafer Turan onlardan biri. İnsanlar polisin yetişemediği yerde anayasal hakkını kullanır ve mermi çakar demiş. Mahkemede söylüyor bunu. O zaman zaten hukuk devletinden hatta hukuktan da söz etmenin hiçbir anlamı kalmıyor. Anayasal hakkını kullanıyormuş. Böyle bir hak, mermi çakma hakkı. Sanıklardan Şahin erense devlet elden gidiyor biz burada yatıyoruz demiş. Tutuksuz sanık Doğukan Cep, Çep de Gedik ailesinin öldürülen ım, gencin Ailesinin avukatlarına vatan haini hepiniz köpeksiniz diye bağırmış. Bütün bunlar mahkemede oluyor. Şükri de avukat sanıklar her türlü küfretti. Mahkeme göz yumdu buna demiş. Durum bu. Çakmayıp atanlarda şu şekilde davranılıyormuş. Çakmayıp atanlara daha doğrusu. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin şehit cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünden mermi bırakan Yusuf Tezel'in Belçika vatandaşı olduğunu, eylemi gerçekleştirdikten sonra ülkeye döndüğünü söylemiş. Tekin aynı zamanda Yusuf Tezer'in emniyette biraz misafir edildik dediğini de aktarmış. Böyle çakmanıza gerek yok. Attığınız zaman da bu şekilde olaylarla karşı karşıya kalıyor musunuz Biraz misafir edildikten sonra serbest bırakılıp Belçika'ya döndüğü bizzat kendisi tarafından sosyal medya hesabına yazılmıştır diye söyleniyor. Bu şahsın kendisinde durum hakkında soru soran yakınlarına cevap herkese açık şekilde verdiği yanıtlarda sıkıntı yok olmaz da vatan hainlerine dik Sıkıntı diktirmiş. yok en tipik laflardan Devlet bizim sıkıntı yok şeklinde açıklamalarda bulunduğu görülmektedir diye konuşmuş Gülsel Tekin. Evet, şimdi Red Hack meselesine ee, dönelim artık. Ee, yani ha bir de önemli bir şey söyleyeyim. Bir tane e, önemli karar çıktı. Zirve, 9 e, yıl sonra karara bağlandı. 18 Nisan 2007'de İncil ve Hristiyanlık kitapları basan zirveye, Eğnevi'ne yapılan saldırıda Tilman Gezke, Necati Aydın ve Uğur Yüksel boğazları kesilerek hatta kemiğe evet, kadar evet, kesilerekti. Evet. Bıçağın kemiğe dayandığı bir yerdi. Dokuz yıl sürdü ve sonunda tutuklama kararı aldı. Bir süre yattıktan sonra bırakılmışlardı. Böyle bir karar da oldu. Şimdi Redek'e dönersek. Kimle başlayalım? Kimle başlayalım? Nuray Mertle başlayabilir miyiz? Gördünüz mü Nuray Mert? Le? Gördüm. Ee, Redek'in yayınladığı postaya göre Yalçın da e, Berat Albayrak gönderdiği mailde şunları ifade ediyormuş. Ahmet Hakan, Nuray Mert, Arzu, yani karısı Arzu Han yalçında kastediyormuş. Ve ben Bodrum'da 12 Ağustos Cuma akşamı sohbet nokta. Nuray Mert sayın e, CHB'mizin hayranı olmuş, Cumhurbaşkanımızın. Doğru konuşalım, olmasaydı mahvolmuştuk der. Arzu sorar, neden akademisyenler yurt dışında gazete ilanları vermiyorsunuz? Düşüncelerinizi anlatsanız çok hoş olur. Ha, yani Cumhurbaşkanı'nı desteklemek için ilan verin diyor akademisyenler, öyle mi? Arzu Han Yalçındağ. Ama N Nuray Mert... Akademisyen mi? Evet. Akademisyen değil mi? Tamam. Ya ben gazeteci kimliğiyle, köşe yazarı kimliğiyle bildiğim için kusura bakmayın. Nuray cevaben çok doğru olur. Ben bir yok deyim etrafı dermiş. Ee, Nuray Mert'in bu e, mailler ifşa olduktan sonra bu günlük jurnal her neyse ifşa olduktan sonra yaptığı bir açıklama da var. Yedik demiş. Beraber oturup yemek yedik demiş. Ama şunu da söylüyor. Açıklama bugünkü köşesinde açıklama yapmış Cumhuriyet'te. Eee Erdoğan hayranı olsam bunu doğrudan yazıp çizmekte mahsur görmez. Fazladan bu ülkede rahat ederdim demiş. Benim muhalefet anlayışım akkara biçiminde değildir. Dahası şahıslara husumet... Beslemem AK Partisi ve Erdoğan'ın siyasetine zihniyetine itirazım öteden beri savunduğum başörtüsü başta din ve özgürlüğü konularındaki görüşlerimi hiçbir şekilde etkilemez demiş. Evet gazetenimizin yöneticileri de bu olay konusunda yazı günümü beklemeden açıklama yapıp yapmak, istem, yapmak isteyip istemediğimi sorma nezaketi gösterdiler. Kendilerine teşekkür ederek yazı günümde kendi köşemde açıklama yapacağımı ifade ettim. Doğrusu bizim gibi kamuoyu önünde yazı ve yorumlarıyla ile il, il, ile ilgili fikir beyan edenlerin böyle bir durumda açıklama yapma sorumluluğu taşıdığını düşünüyorum. Evet. Dahası malum sükut ikrardan gelir. Yani susmak olmaz. Bunlar, ya benim anlamadığım şey şu. Bunların bir kısmı manipüle edilmiş sabotaj, manipülaj, e, kelaj diyorlardı ya. Evet. Söylemiş mi bunları peki Nuray Mert? Söylemiş. Hayır oradan, oradan anlamaya çalışıyorum. Söylemiş herhalde. Ha, o zaman bu konulardaki bir doğruluk var. Evet var. Tamam. ...her şey doğru bana soracak olursan... ...zaten... E, ...bana kalırsa da her şey yalan... <gülüyor> bütün, dü ...bütün dünya yalan... Evet, ...öyle de bakılabilir yani... Beyaz. E, ...berat Albayrak'ın maillerine... ...nasıl ulaştığını da açıklamış... Red hack zaten... ...bilgi özgürdür diyor ve... E, ...yani... ...ayrıntılı olarak şey yapıyor... ...eylemin başlama tarihi şu daha önceden sızdığımız AKP'li bir tüccarın mailine gelen forward edilmiş bir Berat Albayrak maili olarak kabul ediyoruz başlama tarihi o uzantısındaki acıyı <gülüyor> affedersiniz öksürük tuttu kolay değil bu bunları takip edip okumak ve paylaşmak Mail uzantısındaki açıklamayla cep telefonunu ve doğal olarak işletim sistemini öğrendik vesaire. Top, Berat Albayra toplam 17 tuzak mail gönderdik diyor. Hmm. Damada. iPhone telefonundan da loglar gelmeye başladı ve asıl süreç başladı diyor. 20'sinde ayın. E-mail adreslerinin şifresi aynı olduğundan diğer maillerine erişim sorunu yaşamadık diye devam ediyor ve Söyle, şöyle, devam eden sızmalar nedeniyle operasyon güvenliği için geldiğimiz aşamayı ve mevcut sızmaları aktarmıyoruz. Yalnız Mehmet Ali Yalçın da yalan söylüyor diyor. İki yıl boyunca aralıksız mailleştiği ve raporlar sunduğu Berat Albayrak'a günlüklerim de oynamışlar diye komik bir savunma yapmasıysa sadece halkımızın zekasıyla alay etmektir diyor. Hürriyet gazetesinde hiç yok değil mi bu şey... ...kendisinin CEO olduğu... Bakayım. ...hürriyet gazetesinde... Bakalım. ...bu konuda tek kelime çıkmıyor... ...bahsedilen yazarlardan... Ya ...bahsedilmeyen yazarlardan... Amiral gemisi, suvari, kaptan suvari olan bir zamanla eski yayın yönetmenlerinden, yeni yayın yönetmenlerinden, köşe yazarlarından hiçbir açıklama yok mu? Bakın ilk sayfada yok tabii ki tahmin edeceğiniz üzere. Siz haberi okurken ben bir doğru bir yolculuğa çıkayım. Tamam sen ona bak ben de devam edeyim. On binlerce dolar verdiği danışmanlarının ortalama bir yalan bulmak için iki gün süre kullandıkları düşünülürse bu kadar aptalca bir savunma bulmalarını sadece komik buluyoruz aylarca kendi hesabından bakana ve danışmanlara mail atılacak ve haberi olmayacak. Saldırı sürecinde halkımızın bilgi hakkı ve devrimci mücadeleye katkıları örtünde devam edecektir diyor. Buradayız. Elinizin altında milyonlarca dolarlık sistemler ve imkanlar var ama sosyalistlerin karşısında çaresiz kaldınız ve bu sizi çıldırtıyor. Çıldırın, kudurun diye bitmiş. Red hack gözaltıları da yalnız değildir demiş. Şimdi çok ilginç aslında çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Yalova Milletvekili Muharrem İnce de Aydın Doğan'ın damadı Doğan Yayın Holding Başkan Vekili Mehmet Ali Yalçın Dağ'ın Enerji Bakanı Berat Albayrak'a hemen her gün bilgi verdiği iddia edilen Red Hack yayınlarıyla ilgili maillerle ilgili o da konuşmuş. Halk TV'nin ya, ya da TV'nin canlı yayınına katılmış ve ve bugün aradı beni demiş altı dakika bir telefon görüşmesi yaptı kendisine sordum görüşmeyi dedim akşam halk tv'ye bağlanacağım bunu da açıklayabilir miyim dedim çünkü benim siyaset ahlakım şudur iki kişi arasındaki bir görüşmeyi izni olmadan söylemek yanlış olur o da tabii ki söyleyebilirsin demiş önce bana söylediklerini söyleyeyim bir dedi sizin adınız geçtiği için çok üzgünüm üzüldüm demiş bunu üç beş kez tekrar etti kusura bakmayın bizzat ben kendim aramak istedim dedi ben günlük tutarım dedi. Ama dedi kimseye mail filan atmadı. Filan. Neyse. Yüzde yetmişi doğru otuz palavra diyor. Bakın hiçbir gizliğim saklım yok demiş. Ama a, olağanüstü bir e, skandalin devamı. Neymiş hürriyetten ne okuyabiliyoruz? En yakın haberi okuyayım size. Hmm. Damat... Twin DS markalarının sahibi Ork Holding yurt dışında mağaza sayısını 2016 itibariyle yüze çıkarıyormuş. Bu damat adlı şirketten bahsediyoruz değil mi? Ama konuyla alakalı en fazla yakınlık bulabileceğiniz haber bu mu kusura bakmayın. Bir de %10'luk doğalgaz indirim var ondan bahsedeyim ama siz yeterince bahsettiniz. Bahsettim. O zaman geçiyorum. <gülüyor> Am Amiral takasında bir şey yok. Amiral güvertesinde yok. Kaptan e Kaptanı kimdir kim gazinin? bu da. Yalçındağ. Yalçın da. Yok, yok bizzat Mehmet, bir, evet. Mehmet Ali Bey Mehmet Ali altında. tamam tamam kaptan, bir kaptan daha var ama o insanlı yani insanlı deniz aracı insanlı deniz okay, aracı tamam. o insansız olan öbür damat o Cumhurbaşkanı öbür damadı insansız evet. hava aracı üreticisi o bayraktar o yani. ve al bayraktar diyoruz hep beraber biliyorsun evet. ee, şey mi mesela 6 Eylül'deki konuşma daha yeni 6 Eylül 2016'da Ortak olduğum siber güvenlik şirketi NATEK için tebrik etti. Ne? Ortak güvenlik, güvenlik şirketim varmış? Evet. Kimin? Yalçın Dağ'ın. Hmm. Hmm. Buna rağmen ekleniyor muymuş? Evet. <gülüyor> başarı, büyük başarı, <gülüyor> tebrikler. Kur'an çocukları çok iyi tanırım, bizimle iş yaparlar demiş. Kiminle konuşuyor? Jandarma genel komutanı Yaşar Güler'le. Ve FETÖ'cü olmadıkları için şimdi daha iyi anlıyorum ki yapın bu şirketle çalışın dediğim bir sürü işi de bunlara vermemiş. FETÖ'ye yakın olan gruplar demiş. Yani iyi ekme çalışıyorsunuz, iyi demiş. Ben de ki o da vizyonunu anlatmış. Jandarma hmm. genel komutanına. Neymiş vizyonunu biliyor musun? Neymiş efendim? Bu şirketin devletin siber güvenlik şirketi olması gerektiğini söylemiş. Yani onunla çalışıyor. Bütün hepsi hacklenmiş. Bunu devlete pazarlamaya çalışıyor. Mr. Robot Altı, diye bir dizi vardı. Hiç duydunuz mu ismini? Hayır. Orada da aynı şekilde aynı senaryolar geçiyordu. Belki de o, odur bu. Zaten, ben, ben Game of Thrones zannediyordum ama yok, belki de Mr. Mr. Robot, Robot, Robot olabilir. Sonuçta evet. şey olarak düşünün ya mesaj veriliyordu diziler üzerinden vesaire. Diziler kapatılmıştı iddianamelere girmişti bu konudaki vizyonunu Kayın anlatmış anladım. tamamen katılıyorum ama bunu konuşacağınız tek kişi var sayın cumhurbaşkanımız gidin bunu anlatın ve dediğinizi tek kendisi anlar ve yol verir demiş başkomutanım diye çıktığınız zaman karşınıza hoşuna evet. da gittiği de söyleniyor Şöyle, orada da var, var Orada. E, o 6 Mayıs'ta galiba daha eski Kafasızlığından daniskası Sedat'ın yaptığı yine bir çuval incir berbat ettiğimizi düşünüyorum yazık dediği de o 13 Mayıs 2016'da da geldiğini bilsem kapıda karşılardım diyor Cumhurbaşkanı'nı. Asker gibi konuştu diyor mesela komutanla. Ben de emredersiniz komutanım dedim diyor. Burada güzel değil mi? Lezzetli yani. Hı hı, etli. <gülüyor> Pardon yanlış metafor daha sonra e, Hürriyet'in başına Ahmet Harkan'ı getirdi. Vuslat Genel Yayın Müdürü Aydın Bey'in olmaz dediği dahil, dediği dahil doğru. Vuslat Genel Yayın Müdürü olacakmış. Olmaz dedi. Ben Ahmet'le bu işi yapabileceğimizi düşünüyorum. Düşünmekte fayda görüyorum demiş. Benim favorim İsmet Berkan. Tam bu zamanlarda ilaç gibi gelebilir. İsim vermeye Rus. Ya favori mi söylüyorum Buradan sadece? Geçen, bu konuyla alakalı kendi... değil. Hürriyet ee... Baş gazetesinin başında görmek istediğim isim benim. Sana yetki verirsem sen bizi sabah gazetesi gibi yapmak istiyorsun demiş Aydın Doğan. Buna katılmadığımı böyle söyleyerek demagoji yaptığını anlattım. Patrona demagoji yaptığını anlatmış. Erdoğan'a başkomutanım dedim hoşlandı diyor. Çok leziz yani Mehmet Ali Yalçın'dan şeyleri bir dizi. Hakikaten throne, Game of Thrones yani. Deniz Zeyrek'i şey yapıyor. Bak şöyle de hoş bir şey var. İç, iç dünyayı bu ben robot neydi? Mr. Robot. Mr. Robot da var mı bilmiyorum. Şimdi dikkatle soruyorum. Tabii Üstad ben bu projede gücümü üç kişiden alıyorum. Beyefendi, Berat Bey ve sen. <gülüyor> Baba oğlu kutsal Ruh. Üçünüzle de görüşmeyince benim gücüm azalıyor. Ne olur anlayın beni. On gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız Kandil için cevaben arayınca biraz toparladım. Çünkü Aydın Bey'le akşam yemeğindeydim şahane oldu. Ama konuşmamız lazım. Kalbimde ritim bozukluğu var. İnanmıyorsun bana. Kim diyordu bunu efendim? Named Ali. Ritim bozukluğum varmış. Hmm. Gençmiş ama yani. Spor yapsın. İşte böyle. Bu mailleri atmadım. Suikast, komplo. Ne diyeceğimi bilmiyorum ama demişti. Hürriyet gazetesinin e, büyük ifşa ama açıkça konuşmak gerekirse Türkiye medyasını gördüğü en büyük ifşalardan bir tanesi. Evet. Yani şu var. E, Hürriyet gazetesinden başta olmak üzere bütün yazarlarından bekliyoruz. Adı geçen ve geçmeyen yazarlarından bu konunun aydınlatılmasını rica ediyoruz. Hep beraber al, hürriyetin kontrol ettiği Aydın e, Holding'in şeylerinden birine topluca bir yuvarlak masa amasa etrafında otursalar ve bunu tartışsalar güzel olmaz mı? Evet yani sonuçta şu anda tartıştığımız şey demokrasinin eklenmesi o hala kararın devam etmesiyle beraber. Benim bir önerim bu eklenmesi bunun yanında bence çok da büyük ve bir. Ve şey programın adını da koydum. Neymiş efendim? Mr. Robot nasıl? Mr. Robot mu? Hı -hı. İstersen Azel Gassimoy'dan Ben Robot koyalım. Alınmış o isimler daha yaratıcı Ay, bir şeyler robot. bulsak. Hı? İnsansız robot aracı. <gülüyor> İnsansız araç zaten robot. O şey olur. Anladım. Fazla, Düşünelim, biraz. Olur. Düşünelim biraz. Düşünelim ama ben Ben Robot da israr ediyorum. Açık Gazete. Seyyare Sezin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın Sezin Merhaba, merhaba Merhaba, günaydın Gayet iyisiniz Sen daha sormadan söyleyelim Fevkalade iyiyiz Sevkalade'nin sevkinde. <gülüyor> Büyük Türk düşünürü Bülent Ayrısoy meğer doğru söylemiş. <gülüyor> Öyle mi demiş? <gülüyor> o durumu açıklamış. Sevkalade'nin sevkinde lafıyla. Bundan sonra yani nasılsınız diye sorunca bunu söylemekten başka çaremiz yok. <gülüyor> evet, onu sen sormadan söyleyip bir puanı önden aldım. iki puanı arkadan dolan. Evet, evet, ne konuşuyoruz bugün? Bu hafta sonu iki önemli referandum var, 2 Ekim'de biri Kolombiya'da barış sürecini işte zaten hep konuştuk, takip ettik diye onu da konuşalım. Bir de Macaristan'da benim şu an bulunduğum Macaristan'da bir referandum var. O da aslında çok önemli bir referandum, Avrupa Birliği'nin temellerini sarsabilecek bir referandum mu diye hatta yorumlar var. Şimdi referandum da bizim de Türkiye'de işte bir çok meraklı olduğumuz bir yöntem olduğu için son yıllarımızı çok belirleyen bir yöntem olduğu için çok keskin bir şey aslında yani bir evet ve hayır oyuyla bir ülkenin kaderi büyük ölçüde belirlenmiş oluyor. O yüzden aslında çok da bence şu noktada benim yani bunca yıldan sonra siyaset biliminde geldiğim gelebildiğim noktada Düşüneceğim aslında çok hassas yaklaşılması gereken bir oylama yöntemi oldu. Çünkü o an bunu yıllarca önce bana işte bir hocam bahsetmişti. O zaman sözlerini yeterince iyi anlayamamışım Kendisi referandumlar üzerine uzman bir kişiydi ve şeyi söylemişti. Yani referandumda sorunun nasıl sorulduğu. ...nasıl bir psikolojik atmosferde soruldu ...kampanyanın nasıl yürütüldüğü... ...o kadar çok şey belirliyor ki... ...işte mesela atıyorum... İskoçya'nın e, ayrılık referandumu var... E, ...aynı şekilde yani... işte ...bu çok e, Türkiye'nin de kaderinde... Işte ...bu yetmez evet mesela... ...meselesinin gelip düğümlendiği bir travma var... <gülüyor> ...hala bugün bile geçmeyen... Yani. ...niye o zaman onur, o kampanya yapıldı... ...niye bu zaman bu bilmem ne oldu... ...niye evet dedin, niye hayır dedin... ...bu didişmeler bitmiyor... Ee, ve şimdi de yani düşünün ki Kolombiya'da işte işte çok o, hala e, soru işaretiyle yaklaşık işte acaba bu barış gerçekten mümkün olabilecek mi? Dünyanın bu e, son döneminin e, son yüzyılının en uzun çatışması 52 yıllık çatışma hakikaten sona erebilecek mi? Diye ikiricikle yaklaşan e, zaten çok insan var. Ee, ve orada da e, bir e, referandumla halk şimdi bunu güçlendirecek mi acaba yoksa büyük bir riske mi atılıyor referandumlar bu olay? Öte yandan acaba bu tarz e, bir e, tamamen politikacılar tarafından kotarılmış olan bir e, anlaşmayı da halk oyuna sunmadan e, hayata geçirmenin de e, mümkünatı acaba aslında var mı? Bütün bu sorular aslında şimdi önümüzde. Tabii biz Türkiye olarak bunları pek fazla göremiyoruz. Kendi dertlerimizle uğraşmaktan ama aynı mesele Kıbrıs'ta da, Kıbrıs çözümünde de söz konusu olacak. Orada da bir çözüm, hakikaten barış planı sonunda onaylandığında ki aslında o yolda gidiyor işler. Bütün bunlar olabildiğinde Acaba şey, e, nereye gidecek iş işte yani halk o zaman oyunu verecek mi gibi sorularla karşı karşıyayız. Evet ben bir ufak evet. ekleme yapayım yani e, bu referandumdan önceki atlaşmanın imzalanmış hatta e, kurşundan bozma mermiden bozma bir şeyle imzalanır. Evet. İşte silaha son eğitime dönük olacağı ifade evet. edilen sembolik evet. bir şeye rağmen son derece önemli bir şeydi. Senin de dediğin gibi tarihin en eski, en uzun süreli çatışmalarından, savaş durumlarını, hatta 48'e kadar bile geri getirenler, geri götürenler başlangıcını ve bunun dünyanın Hele e, Suriye'de ve dünyanın e, Yemen'de, Libya'da birçok yerdeki korkunç Afganistan'da, Irak'taki e, savaş durumlarına rağmen böyle bir şey de oluyor olması son derece birinci planda bir şey. Özellikle barış ve huzur peşinde koşan insanlar için. O geçenlerde bunu ilk antlaşmanın imzalandığı haberi çıktığı zaman işte BBC'den ve başka yayın organlarından, Guardian'dan şuradan buradan takip etmeye çalıştık. Türkiye'deki medyada antlaşmanın imzalandığı şeyini bir tek Cumhuriyet Gazetesi'nde biraz da bir günde görebildik. Onun dışındakilerde tek kelime yoktu. Amiral gemisi tabir edilenlerde dahil olmak üzere. Bu da ayrı bir tuhaflık yani. Ki yani bir şey de yok aslında. Ulusal bir nasıl söyleyeyim böyle bir e, negatif bakış da yok yani politik açıdan baktığımızda dışişleri çok memnuniyet duyduğunu açıkladı Bogato büyük elçisinin işte Kolombiya'nın başkentindeki Türkiye Büyükelçisi'nin elçisinin de o törende beyaz giysilerle barışı sembolize eden yer aldığını biliyoruz. Zaten bu açıklandı resmi sitesinden dışişlerinin. Dolayısıyla basınımızın da aslında endişes etmesine gerek yok. Belki tam tersi memnuniyet yaratırdı Ankara'da eğer ki böyle bir şey takip edilseydi. Çok ilginç yani, şekilde herhalde bu otosansüre giriyor. Veyahut da tamamen dış haberler zaten çok önemsenmiyor maalesef. Ama sen ee, herhalde ha haber Ankara'dan habersiz mi? Sabah akşam Star Yeni Şafak Türkiye Star gibi gazetelerin <gülüyor> bağımsız hareket ettiklerini mi düşünüyorsun Ankara'da? Şimdi şöyle bir Bu şey var yani. O otosansörde e, işte bir bir kere devreye girdi mi orada işte nasıl işte Ankara'nın hoşuna ne gider, o ne gider, bu ne gider diye. E, herhalde bu habere yer verselerdi kendilerine büyük tepkiler geleceğini ben düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi en azından e, dışişlerinin bu konudaki yaklaşımına yer verebilirlerdi. Ben, Çok şekilde. Fa ben, <gülüyor> far ben farklı düşünüyorum. Aslında evet. e, Türkiye savaş halinde olduğu için dün daha... Önemli çatışma haberleri verdi Vermeye fırsat bulamadık ama birçok PKK'lı öldürüldü haberiyle beraber. Suriye'de de devam ediyor savaş. ÖSO'dan 4 şehit verdik diye o Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamaları var. Ama yani bir barış ihtimalinden PKK ile görüşme finali ihtimalinden bahsedilmesi rahatsızlık verebilirdi diye. Yok yok kesinlikle hayır. Tabii ki yani bunun sadece haberinin yer alıyor olması. İşte Kolombiya'da da böyle bir şey oldu gibi. Belki işte tarihi bir olay çünkü. Düşündürür ama belki. İyi. <gülüyor> evet yani şimdi <gülüyor> sakıncalı Tabii bu bu da çok ilginç aslında. Hakikaten Türkiye'nin bir yandan dışları aynı zamanda işte bu Endonezya'da işte ki çatışmada. Ee, ve yani mesela Morolar'la ilgili müdahil ülke gözlemci üçüncü göz statüsündeki ülkelerden keza daha önce de işte yani bu Kolombiya'daki barış anlaşması ile ilgili hep pozitif açıklamalar yapıldı. Bu da çok ilginç yani bakıldığında yani Türkiye dışında mı olunca iyi oluyor. Şimdi çünkü sembolik açısından açıdan bakarsak hakikaten Türkiye ile pek fazla. Karşılaştırılamayacak hallerden durumlardan bahsediyoruz ee, Şöyle ki işte Mesela orada devlet başkanı Santos e, Ve karşı taraftaki park lideri e, Timoshenko e, Rodrigo Londaniero yani gerçek adıyla e, Beyaz gömleklerle O kadar eşitlenmiş durumdaydılar ki işte kucaklaştılar e, Daha şey yaptılar El sıkıştılar Birbirlerinin ardı ardına imzaları attılar Oradaki eşitlik yani bir silahlı örgüt liderinden bahsediyoruz Diğer tarafta da devlet başkanı var Türkiye'de tabii ki yani hayal dahi böyle aman yarabbim edilemeyecek falan filan bir ultra <gülüyor> bir hal Ama bunun ötesinde şey de var yani ee, mesela Amerika'dan işte dışişleri bakanı John Kerry oradaydı. Ee, ama aynı zamanda Amerika'nın hala fark e, terör listesinde. Avrupa yani Birliği, kendi... Avrupa Birliği evet. çıkardı, Amerika'da çıkar, evet. çıkaracağız diyor. Do bildiğim Amerika birazcık daha evet yani çıkaracak tabii ki herhalde yani burada başka şey yoktu. Hem giyip yok da. hem de terör. <gülüyor> Şey, orada evet. bulunup onları çıkarmamak biraz tuhaf. Belli olmaz aslında bu siyaset. Amerika, ee, Amerika daha böyle yavaş yaklaşıyor bu işe. Ee, herhalde barış anlaşmasının da tam bir tutmasını, tam bir şey yapmasını, oturmasını da bekliyor. Yani işte onayını alıp vesaire falan. Ama Avrupa Birliği bu konuda daha hevesli ve hemen açıklamasını da yaptı. Aynı zamanda hem Amerika'nın hem Avrupa Birliği'nin de ciddi maddi destekleri de olacak önümüzdeki süreçlerde Kolombiya'ya. Zaten şeyde aslında Kolombiya Devlet Başkanı Santos'un çizgisine baktığımızda kendisi savunma bakanıydı daha önce. Bundan biraz bahsetmiştik. Yani şahin bir kişilik aslında farklı, ile savaşmış, çalışmış bir kişilikten sonradan işte bu barış konusunda ısrar eden ve bundan dolayı da kendi popülaritesinden ödün veren yani bugün çünkü Santos'un devlet başkanlığına başladığında ki desteği ile. Yani şeyden bahsediyoruz. 2010'dan bahsediyoruz. O dönemdeki ilk yani aday olduğu ve seçildiği dönemle bugünkü desteği arasında dağlar kadar fark var. O zamanlar %70 desteklerdeydi. Bugünse %30'lara ancak ulaşabiliyor bir devlet başkanı olarak aldığı destek. Bir, ben, ben de ee, bir şey sorabilir miyim Tabii ki ee, tabii Benim ki. merak ettiğim durum da şu Yani bu anlaşma imzalandı ama nasıl ikna ettiler Yani karşılar birbirlerini nasıl ikna ettiklerinden bahsetmiyorum Silah endüstrisini Uyuşturucu kartellerini Aynı zamanda güvenlik endüstrisini Yani bu savaştan para kazanan Buradan kendi yolunu bulan Alanları ve bu alanların başına tutmuş olan insanları nasıl ikna ettiler Şimdi bir irade varsa yolda vardır Hakikaten doğru oluyor. Burada şimdi şey çok önemli. Gerçekten Santos'un siyasi iradesi çok önemli. Kendisi işte daha önceki bir anlamda kendisini de siyasete kazandıran ustası Uribe var. Alvaro Uribe bugün hala şimdi yani bir takım şaibeler dolayısıyla ve Kolombiya'da sistemi değiştirip iki dönemden fazla devlet başkanlığı yapmaya çalıştığı için... Kendisi şu an politikanın dışına izlenmiş durumda yani bir deprese durumda ama bir yandan da çok fazla etkisi var hala ve %70'lerde desteği var. Çünkü o bir karizmatik lider. Yani kendisi evet belki bir fiil politikanın içinde olamıyor kişilik olarak ama ne oluyor? Onun desteklediği adaylar, onun işte gölgesi politikayı Kolombiya'da hala çok şekillendiriyor ve kendisi hayır oyunu ileri sürenlerden. O, o negatif e, yaklaşımıyla e, hala süreci işte baltalayabiliyor. Fakat genel olarak siyasi iradenin e, kararlı olması. Mesela şey de aynı yoldan bir şekilde gitmeye çalışabilirdi. İki dönemden fazla, şimdi ikinci döneminde işte Santos daha fazla ileri gitmeye çalışabilirdi. Veya da işte ülke politikasındaki konumunu bir şekilde yani kendisi devlet başkanlığını bıraktığında dahi perde arkasından yönetiyor olmak için ee, işte bir tür Rusya modeli gibi yani ee, belki dönüşümlü başka bir şeye ilerlemek için devlet başkanı falan filan gibi yani durumda... formüllerle Evet. Santos Urube'yi karşısına mı aldı? Yani hocasını karşısına mı aldı? Tabii ki. Hem de, yani de Santos'un ailesinden hmm. insanları mesela ayartıp Uribe parti kurdurttu vesaire. Yani hmm. altını da bu şekilde e, oymaya çalıştı. Çünkü Santos Kolombiya'nın önde gelen de bir ailelerinden. E, gazete sahibi medya patronluğu da yapmış bir aile. E, çok var, variyetli bir aile. Ve hmm. oradan da yani... E, kendin taraftar kazanarak bir Santos'u yok etmeye çalıştı. Çok yakın zamana kadar işte bu ikinci dönemde hakikaten seçilemiyordu. Çok zor seçildi Santos. Kıl payı. Hatta şeyin gerisine düştü. Urube'nin desteklediği adayın ikinci turda ancak. Yani böyle bir iki puan farklı bir şey olabildi. Toparlanıp başkan seçilebildi tekrar. Dolayısıyla şimdi referandumda bu arada pazar günü. Ee, en son e, rakamlara baktığımızda yüzde 60 e, veya 70'e hatta varan oranda bir destek görüyoruz barış Öyle mi? Ha, daha e, daha evet. önceki e, oynamalarda çok daha azdı fark görünüyordu işte kamuoyu yoklamalarında. Demek ki artmış bu son gelişmeler. Evet. E, tabii yani burada çok e, ciddi bir barış rüzgarı esiyor. İşte bütün bu semboller e, kurşundan yapılan kalem Ondan sonra işte şey, Beyazlar. bütün o beyazların giyiliyor olması. İşte Katahena bu şeyin yapıldığı, törenin yapıldığı yer aslında sömürgecilik tarihinde çok önemli bir yer. Çünkü insan evet. hakları mücadelesi bakımından sömürgecilere karşı. Önemli bir sembolik kent yani öylesine seçilmiş bir yer değil. Yani bütün bu semboller bu anlamda duygulara hitap eden, algılara hitap eden, insanların bir anlamda şeyine hitap eden, iyi iyiliğine hitap eden bir takım şeyler ön plana geçmiş, semboller ön plana geçmiş durumda. Ve tabii bu arada bölge ülkelerinin desteğini unutmamak lazım. Yani bu çok önemli bir şey tabi şu an bizim mesela kendi durumumuzla karşılaştırınca bir fiil bir savaş bölgesindeyiz ve bu ortamda barış zaten gerçekten aslında zor Suriye'deki ancak barışla bence Türkiye'de de barış süreci eş zamanlı olarak başlayabilecek çünkü işte orada da işte bölgesel olarak yani iradenin çok çok çok daha güçlü olması gerekiyor. Belki savaş ortamlarında barış yapabilmek için bu tarz bölgesel savaş ortamlarında. Son kertede çünkü Kolombiya'da işte Venezuela'dan Küba'ya ondan sonra bütün o Şili'den bütün bölge ülkelerine yani hani ne varsa yani şimdi Latin Amerika'yı düşünün bu anlamda. Ee, hepsi bu barış sürecinde destek e, oldu Kolombiya'ya. Zaten görüşmelerde yer aldılar taraf olarak bazıları. Bundan dolayı e, ya yani mesela işte en pop örnek olarak şey vereyim Telesur e, kanalı var orada. İşte, evet, işte, e, Latin e, Amerika geneline yayın yapan Venezuela merkezli. İşte onun düzenlediği bir şarkı yarışması vardı. Barış için söylüyorum diye. Yani düşünün mesela bu bölgede Kafkaslar ve bütün işte Ortadoğu falan filan yani bu şeyde tabi dil farkı da var yani şimdi bizim zaten böyle bir e, şey yaratmamız bu anlamda zor e, sinerji bölgesel olarak e, ama yani bizim derken bütün bölgenin bir arada kendi içinde ama işte mesela şarkı yarışmasında e, Yo Soy Colombiano e, pardon Yo Soy Colombia diye bir şarkı e, birinci seçilmişti ben Kolombiya'yım. <gülüyor> Evet e, ve e, o şey yani işte içinde işte Venezuela'da var aslında şarkıya katkıda bulunan işte zaten e, şarkı söyleyen Kolombiyalı gençler Küba'da okuyorlar vesaire gibi bir e, halde vardı. Ve işte zaten Barış Anlaşması'nın imzalandığı gü, gü, günde bütün bölge liderleri oradaydı. Tabii bunlar dediğim gibi bütün işte siyasi iradeyle beraber barışı güçlendiren şeyler, faktörler diyelim. Barışa gitmeyi sağlayan faktörler. Ama bir de şu var, Türkiye'de olan bir şeyi Kolombiya yaratmaya çalışıyor. O da nedir? Siyasette yer alma, siyasetin önünü açma konusu. Yani şu an mecliste işte dört partili bir meclisimiz var. Ondan sonra bu meclis işleyemiyor artık Türkiye'de. Fakat Kolombiya'nın yapmaya çalıştığı işte farkın bir siyasi parti olarak temsiliyet kazanması ve işte Timoshenko vesaire gibi işte örgüt liderlerinin hatta parlamentoda yer alıyor olması ve Timoshenko'da zaten barış anlaşması imzalanırken bizim artık silahlarla değil sözlerle Konuşacağımız dönem başlıyor dedi. Bundan dolayı sözün önemi, siyasette sözün önemi vurgulanıyor, yaşamın önemi vurgulanıyor. Ke Keza Santos'ta bundan sonra bu saçma savaş için tek bir genç bile kurban olmasın dedi. Bizde tam tersi şehitlik... Sanması, evet. Gençlerimiz daha da fazla, daha fazla çatışma olsun, en kutsal mertebe gibi e, noktalara geliniyor. İşte bu farklar... Evet, e, kan edebiyatı, hamaset çok belirgin şekilde ön plana çıkmış durumda. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın sözlerinde çok altı çizilerek bu şehitlik mertebesi, şehadet mertebesi ve diğerleri... Şimdi de işte Lozan'dan başlayarak... E, Komşularla sıfır sorundan e, sırf soruna doğru yani Yunanistan'la da problem çıkabilecek adalara ha, evet. yönelik bir şey var. Yani barışın giderek uzağına giden bir söylem var. Aynı ee, zamanda, inanın ki, hı, evet pardon buyurun. Yani evet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, açıklamasıları da işte gene her zaman olduğu gibi dışarıdaki Daesh hedeflerine şu kadar hatış yapıldı. Dört muhalif şehit oldu diye bu sefer özulları da özgür Suriye ordusu mensuplarını da e, şehit statüsünde e, devam ederek giden bir açıklama var yani şimdi bu işte bu savaş zaten korkunç bir savaş devam etmekte işte Suriye'de e, Halep'te olan bizenler e, yani tam bile... drama evet. ötesinde evet. e, yani zaten durum e, ya, de, de, ya artık ne diyeceğimi bilmiyorum. gaddarlık insanın en gaddar yönlerinin ortaya çıktığı bir e, tablo. Bir de üstüne üstlük yani bu kadar savaşta, e, savaş rüzgarını bir anlamda estiriyor olmak, bir de savaşla çözüm hala aramaya çalışmak, işte Türkiye'nin de maalesef çok büyük bir, yani daha nesillerine belki ya yani herkesin içinde böyle de büyük bir sabah sabah travma yapmak istemiyorum ama evet. yani hakikaten e, yani yangına gerçekten körükle gitme halleri bunlar ve e, ya yani burada işte bu savunma bakanı olmuş ve dediğim gibi savaş politikalarını da izlemiş içinde bulunmuş bir insandan bahsediyoruz santos derken e, ve o sonunda saçma savaş diye bahsediyorsa bu olaydan yani herhalde yani ortada bir Gerçekten düşünülmesi gereken şey var Türkiye içinde, Türkiye'deki savaşı çok savunanlar içinde. ya herkes mi öldürülecek savaşta? Ne olacak? Yani bunun sonu nedir? İşte bitmiyor yani. İşte Suriye örneğinde de görüyoruz, savaş çatıştık da çatışıyorsunuz. Nesiller bunu hayatını kurban ettikçe ediyor ve sonu gelmiyor. Evet ve hatta Öteyim. son açıklamayı da söyleyeyim bu arada Rusya'dan. Amerika Birleşik Devletleri'nin Halep'teki operasyonları ile ilgili çıkışına da bir yanıt geldi ve cevap geldi. Hava saldırılarını sürdüreceğiz diye açıkça operasyonu sürdüreceğiz açıklaması. Var. Bu haftanın başında Ömer Madray'a bir soru sormuştum. Müsaadenizle son olarak ben o soruyu da size de yöneltmek istiyorum. Olabilir mi? Tabii ki, buyurun. Ee, i̇şin işin kurulu bu mu? Yani gücü elinde bulunduran her şey yapabilecek kudretli mi şu anda dünya üzerinde? Yani Birleşmiş Milletler gibi ne bileyim farklı e, örgütler gibi Kızılağaç gibi ya da Kızılay gibi kurumlara güvenip Kendimizi rahat hissedebileceğimiz bir alan yok mu artık dünyada diye düşünmeye başladım ben. Yani Birleşmiş evet. Milletler konvoylara vuruluyor, hastaneler vuruluyor, okullar zaten paramparça. Fırın kuyruğundaki insanlar öldürülüyor. Fırında ekmek almaya giden siviller öldürülüyor şu anda Halep'te. Ama bunu yapa herkesi gözü önünde yapıyorlar hiçbir açıklamada yapmadan yapıyorlar. Bu mu? Oyunun kuralı bu mu? Oyunun kuralı yani elbette ki bu olmaması gerekiyor. İşte oyunun kuralı nerede olduğuna bağlı. Birleşmiş Milletler'in mesela işte Ban Ki-moon'u ben ilk defa bir duygu ifade ederken gördüm. Kolombiya Barış <gülüyor> şeyde, e, e, anlaşması imzalanırken e, kendisinin sevinci ve ondan sonra attığı tweetlerle vesaire. E, dolayısıyla işte oradayken farklı bir durum var bu. E, ama dünyanın bu tarafı işte Dünyanın hatta batı yarım küresindeki Savaşlar bitti deniyor Tamamen Batı yarım küreye de aslında Afrika falan da giriyor Yani öyle bir geniş alan Avrupa giriyor tabi Ama yani işte Bizim mesela maalesef bu taraf ilgili dertlerimiz daha yeni başlamış adeta ve bir türlü de öne alınamayacak vaziyette gibi. Ama şu var yani bütün işte dışarıyı suçlamak vatandaş için işte bu uluslararası kurumları yapabildikleri yapamadıkları ötesinde suçlamanın dışında yani biz ne yapıyoruz? bizim ülkemiz ne yapıyor? Tamam işte çok e, işte, mültecilerim var vesaire falan e, kapılar açıldı ama aynı zamanda dünyanın en uzun duvarını örüyor şimdi Türkiye. Evet. En uzun duvarlarından bir tanesini örüyor. Ve bir bir de, de Türkiye'de eğitimli Suriyelilerin yurt dışına çıkışına izin vermiyor diye de bir haber vardı dehşetle. Öyle. O da şimdi yani e, bu işte Amerika'ya gidecek olanlar Tamam her şeye hazır olanlar vardı ve şimdi girmelerine izin verilmedi o no, insanların dramını düşünün. Amerika'da bir hayata başlayacaklardı şu veya bu şekilde ve yok yani. Gitti. Evet, El Cezire'nin Sümeye Ertekin'in izlenimleri o şekildeydi. Yani eğitimli oldukları gerekçesiyle Türkiye'den çıkışına izin verilmedi. Bizim şöyle. muhalefetimiz ne yapıyor peki bu Suriye'deki, Halep'teki özellikle savaş konusunda? Maalesef işte şimdi bir tezkere daha geliyor ve e, o tezkereye de işte onay verilecek ve işte burada da e, terör bitsin de gibi böyle gene bir e, herhalde tavır takınılacak muhalefetin büyük çoğunluğu bakımından e, gibi gözüküyor. Ya bu da işte yani terör bitsin işte ne istediğiniz de vermedi ki politikalarının e, bir yere gitmediği çok belli bir politika üretmek lazım bir alternatif sunmak lazım. Yani işte e, maliyetine yarici hassasiyetleri varsa bir takım diyelim işte e, laiklik cumhuriyet Atatürk vesaire işte e, kurucu anlaşması bir anlamda Lozan e, Türkiye Cumhuriyeti'nin tartışmaya açılmış durumda işte hatta Lozan'ın e, son kullanma tarihinin dolmakta olacağı işte 2023'te bundan dolayı e, işte <gülüyor> ne yapılacaksa evet. artık bilmiyorum evet. ama bu arada şunu da ekleyeyim e, Lozan açıklamaları en çok Yunanistan'da yankı bulmuş durumda. Türkiye'den sonra dün, dün, e, yorum üstüne yorum Yunan e, gazetecilerden, işte e, siyasetçilerden, siyaset bilimcilerden geldi. E, bir, yani sıcağı sıcağına daha işte dakikalarında adeta yorumlar böyle yığılmış vaziyetteydi. Orada da bir alarm hali var. Evet. evet. Peki bir çok aşmaya başladık süreyi ama son evet. olarak bu öbür referandumdan da. Öbür referandum aslında misin çok bir ciddi bir referandum çünkü Macaristan da şeyi onaylayacak bir karar alınmıştı Eylül'de geçen Eylül'de yani bir yıl önce işte bu şeylerle ilgili Avrupa geneline bu göçmen kriziyle, mülteci kriziyle gelen ki kişilerden bir kısmının dağıtılması için ama Macaristan buna karşı çıkıyor. Şöyle ki yani Macaristan'ın kendisindeki işte mülteci bu arada yükü diyelim ya da işte yükü demek negatif oluyor tabi ama mültecilerin işte aynı zamanda başka diğer ülkelerdeki İtalya'daki vesaire işte Yunanistan'daki Avrupa geneline bir kota ile dağıtılıyor olmasına Macaristan'ın karşı çıkma sebebi. Ee, tamamen aslında milliyetçi bir yaklaşımla Siz işe karışamazsınız. Yani Avrupa kimliğini bu e, mültecileri şey yaparak, Avrupa geneline dağıtarak sulandıramazsınız. Şey yapamazsınız, yani milli kimlikleri e, eritemezsiniz. Onların e, bağılması varlığıyla gibi bir yaklaşım. Bu da son derece tabii ki aslında Macaristan'ın genel son yıllardaki politikasından beklenebilecek bir durum Çünkü çok işte Popülist bir yönetim var Viktor Orban yönetimi <gülüyor> ve e, tamamen göçmenme işte şeye de bu arada mülteciler konusunda da e, sert tutumu var de işte e, Macar halkına da şey sorulacak yani e, siz e, işte şey e, macaristan'da e, şi, Parlamentonun şey iradesi olmadan Macar olmayanların e, ülkeye vatandaş olarak kabul edilmesine izin veriyor musunuz rızanızı veriyor musunuz bu, bu soru zaten çok e, herhalde belli bir cevabı bekleyen adeta Çağıran bir soru fakat burada %50'nin üstünde hayır denmesi bekleniyor buna. Yani işte istemiyoruz denmesi bekleniyor. Fakat katılımın da bu arada çok düşük olma ihtimali var. Ki %50'nin altına düşerse katılım son araştırmalardan bazıları da buna işaret ediyor. Referandum bu arada otomatikman kendini geçersiz sanmış oluyor. Kadük oluyor evet. evet. Peki bu pazar günü oluyor değil mi? Her ikisi de. Bu tarandımların. Belki pazar evet. günü ufak bir şey yaparız. Değerlendirme. Severek çok mutlu olurum. Ee, bu arada tabi Maricelistan'da da Budapest'te de benim e, bulunduğum işte yaşadığım şu an evinin köşesinde neredeyse bir patlama oldu geçen cumartesi. Hı -hı. Onun da hala neden olduğu belli değil. Ee, ben ilk önce 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba patlatıldı zannettim. yerimden bile kımıldamadım. Bir de çok alışık vaziyetteyiz artık. Patlamalar oluyor. Bilmem bir her türlü evet. patlama çatlama felakete e, şerbetli olduğunuz için adeta. Japonya'da depremlerde yerimden kalkmıyordum. Burada da işte patlama tamam, oldu falan gibi. E, fakat hala bu sebebi belli değil. Burada, burada her şey Hı? normal. Buraya gelin istiyorsunuz. Evet. Durdu. Evet ya yani burada <gülüyor> patlama yok, referandum yok. Sadece metrobis otobüs var. Barış var. Peki gidim e... mı geleceğim hiç yani. İnsan ayı da kalmak istemiyor. Bunu da söyleyeyim. Hadi gidelim gidelim. Memleketi... Ee, değil Bu... yani. Ya o kadar değil şimdi o şarkıyla falan filan değil, tamam. böyle şey değil Bu... ama yani. buradaki insan... haberleri zaten Doğan Yayın grubundan takip ettiğin için her şeyi biliyorsun. Hı. Onun için mesele yok yok. Hayatımdaki o pozitif bir değişiklik hiç televizyon seyretmediğim için Türk televizyonu. Evet, biz de izlemek istemiyoruz <gülüyor> ama zorla izletmeye çalışıyorlar. Peki. Hmm. Ara veriyoruz. Belki pazartesi hakikaten ayarlayabilirsek bir 5 dakika genel Tabii. değerlendirme yapar pek Çok Tabii. teşekkür ederiz Görüşmek, Görüşmek üzere. Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Evet şimdi ara verip ondan sonra da spora geçmeden önce... ...elimizde kalan birkaç haberi de hemen sıralayarak çıkalım istedik. Ordu'da bir önemli çatışma haberi vardı... Karadeniz'de ordunun Mesudiye ilçesiyle Sivas'ın Koyulhisar e, sınır hattı bölgesindeki kırsal alanda bir grup PKK'lı ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 PKK'lının öldüğü haberi var Doğan Haber Ajansı'ndan Nedim Kova'nın haberi. O aynı yerde 31 Temmuz'da da 3 asker şehit olmuş 2 asker de yaralanmıştı burada e, devam ediyor. Demin verdiğimiz bir haberi de Tekraren söyleyeyim 50 DAEŞ hedefine ateş yapıldı IŞİD'e Ve 4 muhalif Şehit oldu diye bir açıklama var Fırat Kalkanı harekatı yani içte ve dışta savaş ve çatışma Durumları devam ediyor Ve 3. sayfa haberlerine de gelince İzmir'de belediye otobüsü Şoförüne belediye otobüsleri Gene tehlikede İzmir'de belediye otobüsü şoförüne saldırı olmuş. İstanbul metrobüs şoförüne var, şemsiyeci saldırı vardı biliyorsunuz. Bu sefer de İzmir'de var. Karabağlar'da İzulaş belediye otobüs şoförü taşıma ücreti için kart basmasını istediği iki kişi tarafından darbe uğramış. Polise başvurmuş. Bir de e, trajik bir haber var. Bolu'da 72 yaşındaki Hasan Aslan 52 yıllık eşi 70 yaşındaki Hayri Aslan'ı 25 yerinden bıçaklayarak öldürmüş. Kadın erkek eşitliği konusunda spor bakanı ne der bilmiyorum ama kızlarıyla kavgalıymış maaşını kızılaya bağışlamış. Komşusuna gitmiş bu olayın ardından 52 yıllık eşinden bahsediyoruz. Nineyi öldürdüm jandarmayı ara demiş. Böyle de bir durum var. Açık gazete. Cem Çetinle spor. Günaydın Cem. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Cem Bey. Günaydın sevgili Can. Evet. E, öncelikle bu İngiltere'deki İngiliz ligindeki inanılmaz skandallar dizisiyle başlayalım herhalde. Rüşvet skandalı. Yani evet. İngiliz İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Alan Dice yakalanmış yani şeydi ayrı rüşvet alırken kamerada Daily Telegraph'ın haberleri galiba. Arkasından da Queen's Park Rangers Kulübü'nün teknik patronu Jimmy Floyd, Hassel Bank ve iki yardımcısı Leeds United'ın sahibi Massimo Cellino aynı şekilde yakalanmışlar ve müthiş bir yaygınlaşıyor bu. Nedir bu durum? Durum hep? çok tabii ciddi paralar dönüyor transferlerde. Gruplar çok ciddi paralar alıyor. Futbolcuların fiyatları çok anormal yükseldi. E, bu da ister istemez e, beraberinde bir ahlak sorunu e, getiriyor. Çünkü çok ciddi bir de rekabet ortamı var e, ve bunlara da kim karar veriyor? E, kulüplerin başındaki e, menajerler karar veriyor. İşte teknik direktörler yani Türkiye'de teknik direktör diye bir telaşlıyoruz. Avrupa'da da öyle ama e, İngiltere'de menajer olarak diyor Dolayısıyla paraya yön veren, yani sadece takımı e, antrenörü değil ama aynı zamanda paraya yön kişi olarak da onlar ön plana çıkıyor. Dolayısıyla da e, futbolcu menajerleriyle yakın ilişki içindeler. Ve işte bazıları bu e, İngiliz medyasının ortaya koyduğu üzere e, ahlak bireysel ahlaka sığmayan davranışlarda sergiliye bildiklerini gördük. Ama bu İngiliz spolunda daha önceki yıllarda da e, duymuştuk duymuştuk örnekler. işte BBC de Afsan bin Ali 2006 yılında daha böyle kapsamlı e, bir tablo ortaya koymuştu. Skandallar tablosu ortaya koymuştu. İşte menajerlerin, e, futbolcu menajerlerin, kulüp menajerleriyle ilişkilerini ortaya koyan işte yasalara uymayan, davalılar saldırikli yani işte e, komisyon kalepeden işte düşvet talep eden, işte düşme talep eden ya da işte e, ka, kanunun e, ya da yasa maddelerinin açıklarını e, anlatan e, bir takım davranışlar e, sergileceklerdi. Bunlar işte ceza alanlar vardı. E, ceza almadan kutlanlar vardı. Ama bunlar İngiliz polunda e, biraz son dönemde olağan şeyler haline dönüşü yani. Evet yani çok büyük bir çürümüşlük var. Yani Singapur ve Hong Kong'dan gelen iş adamları olarak tanıtıyorlar e, kendilerini gazete muhabiri telegraf muhabirleri 10 ay görüşüyorlar. Bütün görüşmeleri kameraya kaydediyorlar. Ve bon servisi bizde diyorlar. İngiltere'ye nasıl satacağız? Sizden yardım istiyoruz diyorlar. Albert O da kendi bana 400 bin sterlin trak öderseniz federasyonun transfer kurallarındaki boşluklardan yararlanma konusunda danışmanlık yaparım diyor. Yani inanılmaz bir kepazelik ortaya çıkmış durumda. Aslında orada dikkat çekmiyorsunuz bir husus var. Bu third party on uçurt dediğimiz üçüncü yani futbolcuların haklarının üçüncü şahıslarda olması durumu var ki bu uygulama biliyorsunuz FIFA tarafından yasaklandı, Premierlikte yasaklandı, yasakladı. Çünkü abuk sabuk ilişkiler ortaya çıkıyor ve yaşanıyor. İşte bunlardan da kulüpler fazlasıyla zarar görüyor. E, buna yasak getirildi ama tabi bunun uygulamalarına rastlanıyor. Yani e, bu bir gerçek. İşte sizin de belirttiğiniz gibi yasada bir takım boşluklar var. Bunu da futbolun içindeki insanlar e, kullanıyorlar yani. yani. Yeni normalin bu olması ama çok tuhaf. Yani efsanevi golcü Hasselbein de mesela 35-40 bin sterlinlik teklifi yeter Yani Rangers'a biz başka evet yani beni <gülüyor> mutlu etmeyi dene demiş 55 <gülüyor> bin sterlin yani ben... pazarlık ya harika yani şey çok ilginç ama yani bunları misal milyonlarca dolar kazanmışsın 15 bin dolar için ya yani. evet, evet, işte ihtirasın sonu yok yani Premier ligde en Pahalı liglerinden biri işte biraz önce senin de tabii. söylediğinize. 8, 8 teknik direktör rüşvet almış. Yeni direk, görüntüler de yolda deniyor. Yani çok büyük bir kriz olması gerekiyor ama fazla da or şey yok yani. B büyütemiyorlar krizi çünkü şu anda Premier, tabii bunlar da Premier Lig'in e, marka değerine yansıyacak. <gülüyor> Beraberinde de tabii ister istemez e, bu marka etkilenecek, olumsuz etkilenecek bu skandallardan. Dolayısıyla o markanın korunması gerekiyor. E, çok da büyütemiyorlar. Yani e, siz bütün ürününüzü dünyaya satarken dünya sizi izlerken böyle rezillikler de yaşanılabiliyor. Ama tabii güzel bir de bahsetmek istiyorum bugünkü programda. Bugün 30 Eylül 2016 değil mi? Evet. E, Arsene Wenger'in Arsene Wenger'in Arsene Almanya'yı Arsene Wenger'in ee, Arsenal'a e, imza attığı tarih ve o günden bugüne 20 yıl geçmiş. 20 yıl değil mi? Evet. Evet. Bugün Arsene Wenger e, Arslan'da 20. yılını kutluyor. İşte tüm bu skandalları e, duyarken e, neden Arsene Wenger'in 20 yıldır Arslan'ın başında olduğunda çok güzel e, anlayabiliyoruz, görebiliyoruz. Onun anlamı, ismi daha da büyüyor bence. E, bu 20 yılda e, baktığımız zaman Manchester United işte 4 tane teknik direktör değiştirmiş Liverpool'da bu sayı 7'ye çıkıyor Manchester City'de 11'e yükseliyor ve Chelsea'de de 13 olmuş ama Wenger Arsenal'ın başında kalmaya devam ediyor tabi sadece sport başarı değil aynı zaman ekonomik başarıdan da bahsetmek gerekiyor Sportif başarıyı da şöyle açıklamak lazım. 20 yılda e, 14 defa Arsenal takımı e, ligi ilk üçlük içinde bitirmiş. Yani bu gerçekten e, bu kadar rekabet açık bir ligde. Böyle bir istikrar e, ciddi bir başarı. Yani bizde takımlar her zaman şampiyonluk şampiyonluk bekler ama yani şampiyonluk tek büyük bir başarı olarak görünmemesi lazım bu süreçte. Diğer 6 yılda da e, sürekli ilk 5 içinde yer almış e, Arsenal takımı. Ve e, şu anda da Premier Lig'de 758 e, maça çıkmış. O da onu ikinci sırada e, Fransız teknik adamı e, tutuyor. Ki önde bir tek Alex Ferguson var. Efsanevi teknik adamı. O 810 maç yani. Kapanır mı bu ara? Onu bekleyip Olur, evet. e, e, görmek lazım. Doğum gününü kutlayacakmış. Bu da çok ilginç bir hikaye. 22 Ekim'de 67 yaşına basacak Arsene Wenger. Onu Londra'ya getiren o dönemin yöneticisi David Dine doğum günü hediyesi olarak kendisine ne verebilirim diye düşünüyor. Ve diyor ki yani her şeyi var ve üstelik hiçbir şeye ihtiyacı yok. Onun bir tane çok güzel bir arabası var ama çok fazla da kullanmıyor. Yani bir gün arabasını satarsa onu alan kişi çok iyi bir iş yapmış olacak diyor. Peki ne hediye edebilirim diye düşünürken Tamam diyor onun diyor, çatısına diyor, çok güçlü bir e, e, uydu anteni yerleştireceğim diyor. Böylece diyor e, hafta sonları ya da hafta içi daha fazla kanaldan daha fazla maç izleme şansına sahip olacak diyor. Ona verebileceğim en iyi hediye bu diyor. <gülüyor> Bunun için de izin almış e, kendisi Rengel'den ve e, bu hediyeyi de kendisine e, verecekmiş. Bunu okuduk ettik. Ee, tabi bir de ekonomik tarafı da var Yani e, Arsene Rengel Arsene'la sürekli para kazandıran e, Bir menajer e, Hiçbir zaman borçlandırmamış Ve tabi bu sürede de e, Şunu da göz ardı lazım e, Arsene'la Saat statla değiştirdi Emirates'e geçti şu an Avrupa futbolunun En modern statlarından biri e, hala e, full çekiyor e, bir takım taraftarlar Arsene Wenger'i beğenmese de gitmesini istese de ama hem sportif olarak hem de ekonomik olarak takıma katkıları o kadar büyük ki yani e, bir de tabi ki hiçbir zaman ismi herhangi bir skandala karışmamış <gülüyor> onu da, Futbol... ben de onu söyleyecektim son derece üslup olarak da çok hemen uh, plana çıkan uh, efendi ve gentleman bir tavrı olduğu da gözleniyor yani. evet evet bir tek sorun şeyle yaşıyor, Morigno ile yaşıyor. Mourinho Yıldız hiçbir zaman barışmadı. Ama onun dışında gerçekten siz defa ifade ettiğiniz gibi son derece beyefendi, centimen futbolla yatıp futbolla kalkan biri. Ve herkes onun için yani dünya futbolu en iyi bilen, yaşayan bir ansiklopedi. Benzetmesi yapıyor Tabi program başında Bahsettiğimiz o resim menajerlerden sonra Böyle bir isminde Premier Lig'de görev yapması Tabi çok çok önemli Hem Premier Lig için hem de Arsenal takımı için Acaba bir 10 yıl daha kalız mı Geçen hafta Chelsea maçından sonra Hala bu Doyamadım bu galibiyetlere Açıklaması vardı ee, tahmin ediyorum ki e, bir 10 sene daha e, kalmasa bile bir 5 yıl garanti kalır gibi geliyor bana sorarsanız eğer sağlık sonucu yaşamaysa evet ilginç bir e, şeyi de e, gündeme getirelim o zaman e, bu şimdi e, bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde bu ırkçılık ve siyahların durmadan öldürülmesi e, konusunda e, Serena Williams'ın bir açıklaması var Son dönemde e, acayip ırkçı muamele tabi tutulmasından dolayı e, dünyanın iki numaralı tenisçisi galiba. E, evet. E, polis şiddeti tartışmasına dahil oluyorum ve bundan sonra da sessiz kalmayacağım diyor. O da ilginç yani. Evet evet onu e, okumadım ama böyle bir kulak kulağıma geldi. Ya ilginç Daha, bir açıklama yapmış. Yani sessizliğin ihanet sayılacağı zamanlar gelecektir. Bu olaylara karşı sessiz kalmayacağım demişti. Bir de aynı konuda Colin Kaepernick var futbolcu. Ülke, evet. Milli maç sırasında ayağa kalkmayarak bu siyahlara yönelik çok yaygın şiddeti protesto ediyor. Polis şiddeti ve ırkçılığını. Donald Trump da kendisine başka bir ülke bulsun diye bir şey söylemiş. Ona da cevap vermiş, cahilce bir açıklama bu demiş. Ülkenin durumundan memnun olmayanların adalet, özgürlük isteyenlerin ülkeyi terk etmesi gerektiğini söylemiş. Hep Amerika'yı yeniden harika yapalım diyor. Açıkçası Amerika beyaz olmayanlar için hiçbir zaman harika bir yer olmadı ve bu söylenmesi gereken bir şey. Hadi Amerika'yı ilk kez harika yapalım demiş yayılmaya başladı aslında evet, kapermekin evet. şeyi. Birçok evet. oyuncu bas, farklı dallardan da katıldılar bu. Marş söylememek, katılmama şeyine. Evet bunu bir gözünde önünde bulundurup ilerleyen haftalarda bir geniş çapta değerlendirebiliriz. Ya, çok iyi olur. Evet. Bu arada bugün tabi çok cevap bekleyen bir soru var. Türk imparator, i̇mparator dediğim zaman aklınızı herhalde Fatih Selim biliyordu. Sezak. Evet, milli takım kadrosu açıklanacak. Tabi e, Arda Turan milli takıma çağrılacak mı? Çağrılmayacak mı? Ben, i̇şte bizi yani, günlerdir zaten ben, uyku uyutmayan soru. Fadik son golü sonrasında biraz umutluyum açıkçası. Değil mi herhalde evet. Şampiyonlar Ligi'nde attığı kontrolü evet, evet. şimdiden... Belki bağ... Sırf o yüzden bile atmış olabilirim milli takıma çağıralım diye de atmış yani, olabilirim. Kötü Fahri. kötü düşündüm. Evet Fatih Terim için de bir şahsızlık yani şimdi şeye bakarsak şimdi, şimdi bir hatırlayalım Fatih Terim ne demişti bu karar demişti bir ilkesel bir karar yani milli takım kendini bu formaya taşıma şerefine hazır ve istekli olan her ay önce açıktır Hatta Türk halkına yapıldı özünde e, halktan dilenmesi e, gerekir demişti fakat daha sonra NTV'de bir röportaj verdi Azda orada da hemen hemen hocamızın yani bizi halka özü dileyecek gibi göstermesi yanlış bu konuları yüz yüze konuşmalıydık karşılığını vermişti Tabii tüm bu söylemlerden sonra... Hata anaydı. neydi? Ben unuttum. yani Hataları çok çabuk unutan bir insan olduğum için unuttum. Hata neydi? Ee, i̇şte bu Fransa Avrupa Şampiyonası sırasında yaşanan e, tablo gelişmeler... Hata e, olarak değerlendiriliyor yani bu hiç değilse. Eh, yani... E... <gülüyor> Peki, <gülüyor> <gülüyor> Peki İmparator Müstafi değil miydi? Bir ara istifa ettiği söylentileri dolanıyordu. Çok... Şey, gereğini gere, gereğini yaptım diyor istifade Gereğini yaptım ben diyor. <gülüyor> İstifatim demiyor. Gereğini yaptım. Ne demek gereğini yaptım bilmiyorum. İşte, yani ne anlam çıkartırsanız çıkartın diyor. Yani ben gereğini yaptım diyor. <gülüyor> e tabi çağırılacak mı çağırılayacak mı? Ee, yani e, bana göre sanki çağırmayacak gibi geliyor. Yani çünkü e, şimdi çağırsa e, diyecekler ki kardeşim yani sen e, bir önce niye çağırmadın o zaman yani şimdi çağırıyorsun yani ilkeydi e, vesaire vesaire <gülüyor> hangi ilke dolayısıyla çağırmayacak gibi geliyor bana e, çünkü çağırırsa ne olur yani daha önce yapmış olduğu açıklamalarla ters bir tavır sergilemiş olur. Eğer ihtiyaç varsa niye o zaman daha önce çağrılmadı evet, olur? Öyle sorular var. Peki Tabii. Cem ben de ufak bir katkıda bulunmak istiyorum. Tabii. Ee, Çağrılmaması halinde Fatih Terim ne diyecek? Vae ba victis, veil maluba diyecek. Sezar Roma İmparatorluğu'nda imparatorlar öyle derlerdi. Öyle. Yaz yazık olsun Maluba. Ne yapalım? Gelinildi kılıcını sapladıktan sonra. şey Maluba, vay victis. O şey yapıyor değil mi baş parmağını yukarı kaldırdığı evet. zaman gelsin, aşağı kaldırdığı zaman gitsin oluyordu. Hayır öldürürsün. Ha, pardon. Hmm. Hmm. Şimdi gelecek haftaki programda bol bol konuşma şansımız olacak çünkü önce bir Ukrayna sınavı var arkasından da ve İzlanda maçı var. Ukrayna maçın hafta içi Türkiye'de oynayacağız, Konya'da oynanacak karşılaşma. Daha sonra da İzlanda deplasmanına gideceğiz. Dolayısıyla gelecek hafta milli maçlar haftası olacak. Ee, gelecek Cuma günü bu ayrıntıların hepsini fazlasıyla konuşma şansımız olacak. Çünkü hani e, Hırvatistan'la bir bir berabere kalındı, Arda Turan yoktu, dolayısıyla o kadrio. Ben bozmak istemiyorum diyebilir bu Arda'yı eğer milli takımı almazsa. Yani ben milli takımın azından maçındaki performansından memnun kaldım, çaldı. çağırdığım oyuncular beni mutlu etti. Dolayısıyla da bu kadroyu korumak istedim şeklinde bir açıklamada bulunabilir ki bu çok tutarlı bir açıklama olur. Ama bunun dışında Arda'yı alırsa tabii nasıl bir açıklama getirecek? Çok kendisi de zor duruma düşecek yani. Evet büyük konuşmamak lazım İmparator olsak bile büyük konuşmamak lazım o zamanda lazım. o zamanda ne diyeceğini gene söyleyeyim veni vidi wiki diyecek yani geldim gördüm yendim geldim Şimdi gördüm aldım olamaz mı böyle konuş ama ama yani çok zor bir Ukrayna ve İzlanda maçlarında bizi beklediğini hatırlatmak isterim İşte Fenerbahçe Avrupa liginde hatırlarsanız iki hafta önce Ukrayna takımı isimsiz Ukrayna takımla mağlup beraberliği son dakikada kurtardı. Beşiktaş işte 2-3 gün önce Şampiyonlar Ligi'de yine bir Ukrayna takımında olan Dinamo Kiev'le bir, bir berabere kaldı. Ki yani bu iki takımın kadrosu ağırlıklı olarak Ukrayna'lı oyunculardan oluşuyor. Yani Ukrayna futbolunu da göz ardı etmemek lazım. Bize ters gelen ekollerden bir tanesi. Dolayısıyla bu iki karşılaşma belki de ardıyı Kadroyu almazsa ve eee edilen puanlar gelmezse Fatih Terim'in de sonu hazırlayabilir. Yani bu ihtimalde gözünü bulututmak lazım. Evet, o zaman biz de ne diyeceğiz? Ave Caesar. Bu <gülüyor> <gülüyor> ziga aynı mana gelmedi mi? Hayır. Ave yaşasın imparator. Yaşasın. <gülüyor> Selam imparator diyeceğiz. Ee, bu arada bitirirken de belki hafta içinde yapılan bir e, basın toplantısıyla e, onlar haberini verelim. E, Eurolikte e, basketbol Eurolikte bu yıl Final Four, bu sezon Final Four İstanbul'da hmm. düzenlenecek. E, takımlarımız da çok iddialı. Özellikle Fenerbahçe ve Davuşovaka. Ayrıca Anadolu Efes ve Galatasaray'ın da. Bu kupada mücadele ettiğini hatırlatalım. Ee, İstanbul'da yapılacak Sinan Erdem spor salonu ev sahipliği yapacak bu organizasyona. Ee, tabii işe ilginci belki de e, <gülüyor> şey e, bu kupa biliyorsun Euro League iki tane organizasyon yapıyor. Bir tanesi Euro League, diğeri Euro Cup. Ancak FIBA ile arasındaki soğuk savaştan dolayı FIBA tehdit etti bazı takımları Yani siz Euro Cup'a katılırsanız biz sizi cezalandırırız diye. Bu bizim açımızdan için çok önemli. Çünkü Euro League'de bu kadar önemli bir organizasyonu ev sahipliği yapıyoruz. Ama bizim Türk takımları Euro katılırsa FIBA tarafından cezalandırırız biz sizi deniliyor. Böyle bir basketbolda da, Avrupa basketbolda da anlamsız bir soğuk savaş. <gülüyor> süreci yaşanılıyor. Ee, bakalım bu süreç e, nasıl e, sonuçlanacak, son bulacak. Ben de merakla takip ediyorum. Ee, o zaman ben de latince bir sözle veda size. Akta tamam. es fabula. Oyun Nedir, bitti. Bu? Oyun bitti <gülüyor> ama oyun devam ediyor canlar. Oyun bitti dememiz için biraz sabretmemiz lazım. <gülüyor> Hemen bitirmeyelim oyunu. <gülüyor> e, peki. Tamam <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediniz. Görüşmek, Görüşmek üzere. İyi günler. <gülüyor> Cem Çetinle spor. Evet oyun bitmedi ama belki de program bitiyor. Biterken şey de söyleyeyim bu sporda demin söyleyeceğimiz şeydi de ihmal ettim söylemeyi. Beşiktaş Galatasaray takımları arasındaki oynanan maçta taraftarlar birbirlerine çok nezih bir tartışmaya girdiler. bir, taraf, bir tartışmadan evet, bahsedeceğiz. Şikeci diye bağırıyordu Beşiktaş taraftarları, Galatasaray taraftarlarına e, Onlar da FETÖ'cü diye cevap verdiler ve çok Kim hoşmuşum. Şey. Beşiktaş taraftarların arasında da ayrıca bayağı ciddi bir kavga olduğunu da Selahattin'den dinledim. Bunları da Neyse, dedikodusu ne, sonra tamam. yaparız kendi aramızda lafım olur böyle şeyler. Yani. Peki ara veriyoruz, yani çıkıyoruz daha. Bir hafta arası hafta sonu arası veriyoruz, evet. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. İzlediğiniz